Oh yeah. Çıkkastı Merhaba Kainat Bugün 15 Haziran Çarşamba Yıl 2016, ay 6, gün 167, Hızır 41 1437 Hicri Ramazan 10, 1432 Rumi Haziran 2 İstanbul için iftar vakti 20.46 Günün dörtlüğü Arzulayıp hak demine gelince gönülde kin kibir eylemeyesin Hakikatin kubbesine girince zinhar kötü kelam söylemeyesin. Pir Sultan Abdal Günün Tarihi 190 yıl önce bugün 15 Haziran 1826'da Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Yerine Asakiri Mansure-i Muhammedi adıyla yeni bir askeri teşkilat kuruldu. 55 yıl önce bugün 15 Haziran 1961'de yazar Peyami Safa İstanbul'da vefat etti. Safa, 18-19 yaşlarında basın hayatına atılmış, roman, hikaye, sanat ve edebiyat konularından siyasal konulara dek geniş bir alanı kapsayan fıkra ve makaleleriyle ümü yapmıştı. 16 yıl önce bugün ise 15 Haziran 2000 yılında İngiliz Edebiyatı hocası Profesör Doktor Mina Urgan İstanbul'da vefat etmişti. Büyük Saatli Marif Takvimi Nothing but blue skies All the day long Herkes Açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete başladı Ömer Madre Can ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz Emre Gümşer de bize destek veriyor Günaydın Günaydın. Josephine Baker'dan ya da Josephine Baker'den Blue Skies Irving Berlin destesi 1927 tarihli bir şarkı dinledik Amerikalı dansçı, şarkıcı ve oyuncu kendisi ve emsedi ikinci vatanında söylüyordu bu şarkıları ve eylemleri yapıyordu. Son derece önemli bir kimlik olarak da ve şarkıları da şöyle diyordu. Bundan sonra gök, gö, Mavi Gökler'den başka hiçbir şey yok. İster rüzgar doğrudan ister batıdan essin en kötüsü en iyisi gibi gözüksün bana da doğru olamaz desinler dikkat et desinler ben gene de gülümseyeceğim yapmak istediğim şey her zaman gülümsemek diye ilginç sözleri olan da bir e, şarkıyı çaldık neden çaldığımızı da Eduardo O'Galeano'nun Aynalar kitabından bakalım şimdi Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Josefin'in Yaşları 9 yaşında Mississippi Nehri kıyısında yer alan St. Louis'de ev temizliğine gitmektedir. 10 yaşında sokaklarda insanlardan para toplamak için dans etmeye başlar. 13 yaşında evlenir. 15 yaşında ikinci kez evlenir. İlk kocasıyla ilgili hiçbir şey hatırlamaz. Kötü bir anı bile. İkincisinden aldığı soyadını ise muhafaza eder çünkü kulağına hoş gelir. 17'sindeyken Josephine Baker Broadway'de Charleston dansı yapar. 18'inde Atlantik'i geçer ve Paris'i fetheder. Siyah venüs, muzlardan bir kemer dışında sahnede çıplak dans eder. 21 yaşında palyaço ve femme fatale karışımı tuhaf tarzı, onu bütün Avrupa'nın en çok hayranı olan ve en iyi kazanan sahne yıldızı yapar. 24'ündeyken gezegenin en çok fotoğrafı çekilen kadınıdır. Pablo Picasso onun önünde diz çökerek resmini yapar. Paris'in beyaz tenli hanfendileri ona benzemek için yüzlerine ten rengini koyulaştıran ceviz kremi sürerler. Otuzunda bazı otellerde sorunlar yaşar. Çünkü seyahatlerine bir şempanze, bir yılan, bir keçi, iki papağan, bir sürü süs balığı, üç kedi, yedi köpek, boynunda elmas bir kolye taşıyan çikit adlı bir leopar, ve Worth firmasının ürettiği Je adlı parfümle yıkadığı Albert adında bir domuz yavrusu da eşlik etmektedir. 40 yaşında Nazi işgali sırasında Fransız direnişine yaptığı hizmetlerden ötürü Légion d'honneur nişanını alır. 41 yaşında dördüncü kocayı aradığı sıralarda değişik renklerden ve değişik coğrafyalardan 12 çocuğu evlat edinir ve onlara benim gök kuşağı adını verir. 45'inde Amerika Birleşik Devletleri'ne döner. Gösterilerini beyazların ve siyahların karışık olarak izlemelerini şart koşar. Aksi takdirde sahneye çıkmaz. 57 yaşında kürsüyü Martin Luther King'le paylaşır ve çok sayıda insanın katıldığı Washington'a yürüyüş öncesi ırk ayrımcılığına karşı bir konuşma yapar. 68'inde çok ses getiren bir iflastan sonra toparlanır ve Paris'teki Bobino Tiyatrosu'nda bu dünyadaki yarım asırlık sanat yaşamını kutlar ve bu dünyadan gider. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncılık Tarihte bugüne de bakalım. 1815'te bugün Richmond düşesinin balosu diye adlandırılan bir balo yapılmış Brüksel'de. Beş prens, dörtlük, dokuz kont, dörder adet baron ve general ve oldukça fazla sayıda lord, sir, earl, yüzbaşı ve eşleri hazır bulunmuşlar. Ve tarihteki en meşhur balo deniyor. Müthiş parlak bir şeymiş. Elizabeth Longford anlatıyor. Yani üç general dışında Wellington'ın ordusu, Amiral Wellington'ın ordusunun bütün yüksek rütbeli subayları değer almış. Bayağı ciddi bir şeymiş. 1815'te 200 yüzyıl önce, 201 yıl önce oluyor. Napolyon savaşları verdi değil mi? Evet. 1648'de Margaret Jones cadılık suçundan asılmış. Görekçi olarak gösterilen şeylerde çeşitli iksirler ve losyonlar hazırlayarak insanları iyileştirmek, insanları iyileştirmeye çalışmak olarak. Bu nerede oluyor? Yeni İngiltere diye adlandırılan New England'da hacılar gelmiş, Amerika, İngiltere'den Amerika'ya geçmişler ve cadı da hemen başlamışlar. İlk yerleşimcilerden olduğu söyleniyor Her evet. zamanda Margaret Jones ve eşinin. Şöyle trajik bir olay da yaşanmış, Margaret Jones yargılanırken eşi Tom Jones da cezaevine konmuş. Ona da galiba duruşmalar izletilmiş. Ardından Margaret Jones'u infaz ettikten sonra bu kişiyi bırakmışlar. O da istemiyorum artık böyle memleket diyerek e, atlayıp gemiye, e, welcome atlı gemiye atlayıp e, uzaklara gitmek için yola çıkmış. Fakat açık havada welcome atlı gemi e, kötü yüklerinin, ağır yükünün kötü doldurulduğundan ötürü Dengesini e, denge problemi yaşamaya başlamış ardından hmm, denge problemi yaşıyoruz o zaman bakalım kargomuzda kimler varmış diye etrafa bakındıklarında eski bir infaz edilmiş bir cadının kocasıyla karşılaşmışlar. E, bir ağız dalaşına girmişler kaptanla Thomas Jones ve ardından da Thomas Jones'u tekrardan şehre dönüp bırakıp tutuklamışlar, hapse atmışlar. Geri kalan hayatında hapiste geçirmesine neden olmuşlar galiba. Onu bilmiyoruz ama hapse atmışlar yani. Biraz daha detayına baktım ben çıkmadım no more diyor. Evet. değil mi belgide çıkmıştır e, fakat şey e, asıl önemli olan burada onu hapse atar atmaz gemiden atar atmaz denge düzelmiş evet. yelkenler pup pupa yelken gitmişler evet efendim. bunda Clarence Jewett'in The Memorial History of Boston including Suffolk Country diye de bir kitabında 1630 1880 arasını kapsıyor Dünya egemenliğinin başladığı günler. Endüstri devrimine gidecektir. İşte böyle bir şey. Ama önce Amerika şamanik gözlerini temizlemesi lazım değil mi? Endüstri devrimine gitmeden evet. önce topraklı olan bağlarını ortadan kaldırması lazım. Manevi Aynen. bağları başta olmak üzere. Evet. Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallığı'nın kurulmasıyla 1802'de tamamlanmış olacak zaten bütün şey. Cadı her şey. Bütün dünyanın hakimiyeti Hı. bu iki ülkenin arasında paylaşılmış olarak Ama gelecek. Ama kölelik kaldırılmıyor kadar, değil mi 1802 yıllarında? O Biraz da, daha devam edecekler. İşte o sıralarda kaldırılıyor. Ee, Kızıl Ordu 1972'de de Kızıl Ordu Rote Arme Faksiyon diye adlandırılan bir Kızıl Ordu Fraksiyonu diye Hizbi diye adlandırılan bir kuruluş terör örgütü Ulrike Meinhof, onun kurucularından yakalanmış Langenhagen'da. 40 yıl önce de, e, 1976 yılında kendini asarak intihar etmiş Ulrike Meinhof. Ya da kendi hastalığı söylenerek e, evet, yapılmış. ne olduğu bilinmiyor mi? aslında tam. 1978'de de Kral Hüseyin Ürdün Kralı Hüseyin, Amerikalı Lisa Halaby ile evlenmiş ve Halaby olmuş Kraliçe Nur şey Urdun yerlileri şey yapmamışlar mı? Yapmamışlar. Krallık her şeyin üstünde geçiyor. Geliyor. Başlan, başından itibaren böyleydi, değil mi? Evet, hep böyleydi ve böyle gitmeyecektir diye ümit ediyoruz tabii. Şimdi e, bir de günümüzün haberlerine bakalım. Şey devam ediyor. En önemli haberle başlayayım. E, tarihinde tarihte benzeri görülmemiş bir araştırma sonucu açıklanmış. Bu sefer korkma. Köyse iklim değişikliğinden bahsetmeyeceğim. Silah. Hayır o da değil. Hmm. Kimyasallardan bahsedeceğim. Nüktel silah diyecektim de yaklaşacaktım. Neyse evet buyurun. Kimyasallar. Ee, yani Environmental Working Group diye bir bilim insanlarından oluşan bir grup var. Binden fazla araç, etüt yapmışlar. Yani bazı kimyasallar insan vücudunda ne yapıyor, ne ediyor ve yapı taşlarını nasıl oldu, etkiliyorlar diye insan vücudunun. Kötü sonuçlar çıkmış. Kemerlerinizi hemen bağlayın. Amerikalılar için bu tabii. Başka Amerikalıların dışındaki insanları bilmiyoruz. Onu araştırmamış. Yalnız benzeri ilk defa oluyor envanter, böyle bir envanter çıkarıyor. Yüzlerce ve yüzlerce kanser yapıcı, karsinojen madde gibi birikiyormuş Amerikalıların vücutlarında. Allah'tan. Amerikalı değiliz diyor insana. Yani Amerikalı değiliz diyor da mesela bu konuyla alakalı Türkiye'de hiçbir şey olmuyor mu? CHP Tekirdağ Milletvekili Canan Yüceer'in yakın zamanda verdiği, Haziran ayının 8'inde verdiği bir soru önergesi vardı. Son yıllarda fabrikalarda sık sık yaşanan kimyasal yangınlar, kazalar <gülüyor> ve ölümleri meclis gündemine taşımıştı bu soru önergesiyle. E, son olarak Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir fabrikadan sızan kimyasal gaz nedeniyle onlarca işçinin zehirlendiğini anımsatmış Yüceer. Ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2010 yılında 2012 yılında yürürlüğe girmek üzere büyük endüstriyel kazalarının kontrolü hakkında yönetmelik yayınlamıştır. Bir yıl ertelenen yönetmelik 2013 yılının son gününe te tekrar yayınlanarak uygulanması gereken maddeler 2017 ve 2016 yıllarına ertelenmiştir. Neden ertelenmiştir diye soruyor. Türkiye'de de bir yasal mevzuat var ama sürekli erteleniyor. Bunun sebebi nedir diye soruyor. Amerika'da olduğu gibi Türkiye'de de bu yani kazalar yaşıyor. Yani Türkiye yaşanıyor. Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşların da Türklerin, Türklerin ve diğer milliyetlerden olan insanların ve çeşitli etnik ve dini gruplara mensup olan insanların da sen diyorsun ki yani kanlarında, idrarlarında, saçlarında ve diğer alınan örneklerinde alınsa Karsinojen maddeler kimyasallar çıkacak diyorsun yani. Zaten. Soruluyor. Depoladıkları kimyasal ve tehlikeli maddelerin e, bildirim zorunluluğu olan kaç tesis bulunmakta? Kaçı bildirimde bulunmuş? Bildirimlerde bulunmayan tesislerde herhangi bir işlem uygulanmış mı? Tesislerin depoladıkları kimyasal ve tehlikeli maddeleri kendilerine bildirmesi sağlıklı bir yöntem midir? Kendilerinin bildirmesi. Yani bir maddi biriktiriyorsunuz ve denetim olmadan siz söylüyorsunuz. Herhangi bir Ama denetim kalkın, tut, tutuluyorsunuz. Ama Türklere bir şey olmaz aslında. Niye? Biz şey, süper mutant mıyız? Evet. Kimyasal bir şekilde Tabii etki Peki. Sen 1071'de neler olduğunu bilmiyorsun galiba. Evet. Ağzım kapalı bir şekilde konuşabiliyorum mesela. Benim yeteneğim de o. Karnından ha. Evet. Yani bu çevre koruma grubu, EWG diye kısaltılıyor Environmental Working Group. 420, en az 420 kimyasalın e, Amerika'daki insanların kanlarında, idrarlarında, saçlarında ve diğer dokuların içinde dolaştığını tespit etmiş. Ve bunların hepsi kanser yapabiliyormuş. E, kanser ve başka hastalıklar. Pollution in people diye ilk defa benzeri hiç görülmemiş bir araştırma bu. E, raporun yazarlarından Kurt Dela Ballet şey demiş. Yani bayağı önde gelen bilimci e sistemlerimizde her tarafında birikiyor. Her, her türlü karsinojene açık bir sistem içindeyiz. Durum feci demiş. Yani elbette belli bir toksik kimyasalın vücudumuzda bulunması onun mutlaka kanser yapıcı anlamına evet. falan gelmez demiş. Ama bu rapor inanılmaz bir miktarda karsinojenin kimyasal maddenin hayatımızın her kesiminde sistemlerimizde biriktiğinde gösteriyor. Bu da şaşırtıcı demiş. Raporun adı pollution in people. Halktaki insanlardaki kirlenme. Adı da şey. Nereden geliyormuş bu kaynaklar? Birincisi senin de Türkiye için söylediğin gibi maalesef doğru anladığım kadarıyla Türkiye endüstriyel. Endüstriyel evet. Kimyasallar. İkincisi ticari. Ticari? Yani, evet. Mesela Nasıl? İşte e, yangın söndürücü tüplerindeki içine flame retardant deniyor. O yasak bazı yerlerde ama hiçbir zaman tam yasak. Mobilyalarda kullanılıyor. Yanmasın diye. E, yangın söndürücülerde kullanmak yasak değil ama değil mi? Ya onda organik bir bulabilir miyiz acaba diye düşünüyorum Tabii şimdi. ki organik yandır, yangın e, olabilir. Zaten ne kadar işe yarayıp yaramadığı da tartışılıyor Taksın, evet. e, ama bütün mobilyalarda kullanılıyor. Ya yani aldım şu masa var ya evet. şurada. Bunun içinde mı? Cila diyoruz biz ona değil mi? E, işte o Flame retardant diyor. <gülüyor> Sonra e, affedersiniz şeylere gidenler e, kuru temizleyici, elbise falan veriyorsan pantolon, gömlek, ceket e, tavsiye etmiyorlar. E, kimyasallar var plastik kullanıyorsan hayatında plastikle bir ilişkin var mı senin? Bazen, zaman zaman. Ama yani onun da önüne geçebilmek çok kolay. Stiren. Bulabileceğiniz bir tane bez torba ile beraber, yanınıza taşıyabileceğiniz bir bez torba ile beraber bu tüketimi hiç değilse poşet açısından biraz daha indirebilmek gibi bir yol bulabilirsiniz kendince Ve kaplar aynı zamanda. Buzdolabında kullanacağınız kaplarla da plastikten yani, styring, kullanabilirsiniz. Kese yani, kağıdı. Stiren plastikleri, içindeki stiren. Sonra yapış ya, yapışmayan tavalar var ya. Teflon. İşte yani yapışmayan diyor diyelim. Yapışmayan tabii. Evet yani teflon tabii Aha. ama başka da olabilir. Evet, Waterproof yani su geçirmez maddeler ve yağ geçirmeyen kimyasallar bütün bu tencerelerin içine döşenen. Hepsinde kanser karşıtı hocam madde varmış. Ayrıca Yiyecekleri sardığın bu naylonların içinde. Ha onda da var mı? Evet. Zaten beyaz çabaşında e, e, petrol olmasın niye şaşırıyorum e, ki ben? Elbiselerin içindeki elbiselerini koyduğun bavullar gibi şeydir askıya asarken. Birazdan Selahattin'e çıplak koşacağız. Ama <gülüyor> <Omar> Ramazan. Valla <gülüyor> şey. <gülüyor> <gülüyor> e, boyalarda ve özellikle saç boyalarındaki şeyler. O konuda benim bir problemim yok. Ben boyatıyorum ama artık. Beyazladım mı? Organik olarak beyaza boyatıyorum. O yüzden beyaz. Beyazda boyatıyorum. Hı. Güzel değil mi? Gayet hoş. Ve ayrıca da bütün şeylerde aroma. Aroma? Aroma evet. <gülüyor> Açık radyo. <gülüyor> Toplumsal mücadele aracı. Aracı. <gülüyor> yani böyle tad verici ve koku katıcı şeyler. Üç... ...pestisidler... ...böcek öldürücüler... ...dört ağır metaller... ...beş yanma, ısıtma ve dezenfektan olarak kullanılan maddeler... ...altı solventler... ...nedir solvent? Çözücü, eritken bir madde. Ha, boyayı atıyorsunuz... Herhalde, benim solvent. benim bildiğim kadarıyla rengini Ama açıyor çok biraz. çok kullanıyormuş yani kullanılıyormuş. Diner olabilir mi? Solvent... Belki ama tenör diye geçiyor. Yani bakın bulmaz. Altı madde işte bunları saydım. Endüstri, ticari, pestisit, ağır metal, yanma, ısıtma ve dezenfektan ve solvent çözücüler. Unuttunuz mu yoksa aklınıza mı gelmedi? Yiyecek mi? G <gülüyor> Özellikle hayvancılık sektörü. En son e, pestisit. Greenpeace'ten yapılan bir açıklama vardı. Pestisit olarak da bakmayalım doğrudan. Greenpeace tarafından yapılan bir kampanya vardı. Yutmayız kampanyası biliyorsunuz. Ee, yeni bir rapor, yeni bir kampanya başlattılar. Bu kampanya İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'nden e, Greenpeace Akdeniz Tarım ve Gıda Kampanyası sorumlusu Tarık e, Nejat Dinç biraz takip etti. Savunculuğunu yaptı diye biliyorum ben. Ve e, Milliyet Gazetesi'nde Metin Uyar'a verdiği ufak bir röportaj var. E, diyor ki Yavuz Dizdar, yardımcı doçent doktor Yavuz Dizdar... İstanbul Üniversitesi'nden o da olsa gerek düzeltebilirim eğer yanlışlık varsa. Tavuk denilerek üretilen piliçlerin gübreleri uzakta bir alana gömülüyor. Onlara o kadar çok kimyasal madde veriliyor ki dışkılarının bile kimyasal yükü çok ağır oluyor demiş. Ve aynı zamanda soru, sorulan soru da şu. O kimyasalları biz, hayvan, biz hayvanı yediğimizde vücudumuza alıyoruz. Bu maddelerin ne gibi zararları oluyor diye soruluyor kendisine. Milliyet Gazetesi'nden Metin Uyar tarafından. O da diyor ki antibiyotikler insan vücudunda birikebilir. Doku yapımı bozulabilir. Hormon dengesi bozulabilir. Eklem sorunları, fıtık ve diz problemleri oluşabilir. Bu kadar kimyasal maddenin kansere yol açmayacağını da söyleyemeyiz demiş. İşte mutant diyordunuz. Alın size genç e, nesil Türk mutantları. Ben Türkiye'deki araştırmalar olmadığı için bilemem. Bilemezsiniz çünkü sitede kapatıldı. Ben Amerika ile ilgili Greenpeace'in Green, sitesi de kapatıldı. O zaten Greenpeace. Ama Cumhurbaşkanı öyle demişti. Çok hoş bir ince bir kelime oyunu yapara. Şimdi bak neden kapatıldı sitesi biliyorsunuz değil mi? Kötü bir şey yapmıştır ondan. Tamam. Yani, yani başvuru kendi kabahatini biliyordu. Başvurucular kim? Hükümet. Yok, şimdi başvuran kim? Bambit. Bambit hmm. başvuruyor. Greenpeace'in bu sağlıkla alakalı olan kampanyasına ait olan siteyi kapattırıyor. Evet şimdi e, şunu bitirelim. Evet Türkiye'de de var olduğunu. Sen beni yavaş yavaş ikna ettin. Lütfen. Havadan geçiyormuş. Birinci, birinci geçiş yiyecekten. İkincisi havadan. Üçüncüsü sudan. Dördüncüsü gündelik tüketim ürünlerinden. Tükettiğimiz ürünlerinden. <gülüyor> Ve sayısız... E, ha, şimdi geldik dışarıdan alıyor dedin sen değil mi? Ne efendim? Mesela yiyor bir şeyi ve geliyor. Hayvan mı? Evet. İnsan mı? İnsan. Ayrıca şeyler biliyorsunuz. Hayvan ve insan birbirinden yani, ayrılması ayrı. gereken şeyler. Evet. Bu konuda fazla detaya girmeyelim. Ama ayrılıyorlar. Ee, şimdi sen dedin ya tavuktan antibiyotik geliyor. An. Evet efendim. Bir de doğmadan olanlar var yalnız. Yani da tavuğa da insandan gelen bir antibiyotik de var. Evet şimdi bak. Öyle bir döngü. Doğmadan bir şey var yani daha rahmi terk etmedin sen kanında var. Ya bana bunları anlatmayın ben Çernobil çocuğuyum Çernobil patladığı zaman benim annem hamileydi. <gülüyor> yani şöyle, şöyle bir durum var. Düşünün yani ikinci burnum çıkmadığı için dua ediyoruz her gün evde biz. Yani göbek bağ, kanı üzerinde yapılan araştırmalar var çok önemli. Ve Amerikalıların tamamı daha e, ana, ana rahmini terketmeden karsinogen kim kanser yapıcı maddelere tabi oluyorlar demişler. E, şey e, özellikle yiyecek ve kozmetik alanlarda yeni çok sıkı e, şeyler gerekiyormuş. Bu şimdiye kadar yapılmış en önemli araştırma deniyor. Yani ilk benzerinin benzeri olmayan türün ilki. Ve nasıl kanseri mesela akciğer kanserini %25 son 25 yıl içinde %25 azalttıysak sigarayı engelleyici şeylerle bunu da çevresel sebepleri azaltmamız lazım özellikle yiyecek ve kozmetik alanında demişler ama bilmiyoruz ne olacak durum budur. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çocuk olmak da zor orada çocuk olarak dünyaya gelmek de zor en son 2012 senesinde yazıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan bir çocuk 13 bin dolar borçla beraber dünyaya geliyor. Aynı zamanda rahimde kendinden edindiği toksik atıklarla beraber yeryüzünde yaşama mücadelesine atılıyor diye de ekleyebiliriz. Şimdi evet, de. Tamam onlar yalnız Amerika'da bizde yok öyle şeyler. Dolar İlk yok burada Türk lirası böyle yok. Ne, de, ne doları? Bir de ayrıca başka bir şey var. Ee, Amerika'daki çocukların neredeyse beşte biri obez. Biliyor, biliyor musun Evet onu? Bu dünya tarihinin gördüğü en büyük problemlerden bir tanesi. Bu konuda yeni bir rapor çıktı. Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü, IFPRI'nin raporuna göre... Dünya genelinde sadece Amerika Birleşik Devletleri'de dünya genelinde her üç kişiden biri yanlış beslenme mağduruymuş. Rapor hem şişmanlığın hem de açlığın arttığını ortaya çıkarmış. Tam Türkiye dünyanın fotoğrafı değil mi? Uzaydan böyle gelseniz fotoğraf çekseniz bu çıkar böyle. Evet, hem değilim. şişmanlar, şişmanlık artıyor hem açlar açlık artıyor. Mideler hem genişliyor hem de daralıyor. Evet, ben bu konuda e, naçizane bir yazı yazmıştım 2000 yılında açlarla toklar bir bir berabere diye. O bezlerin muazzam yükselişinin karşısında tabii kimin galip kimin mağlup olduğunu söylemek mümkün değil. Raporda 129 ülkedeki veriler incelenmiş. Buna göre bu ülkelerin 57'si hem yetersiz beslenme hem de şişmanlık yönünden ciddi, çok ciddi bir tabloyla karşı karşıyaymış. Raporda bu dünya bu eğilimi yavaşlatmakta veya tersine çevirme yolundan geriye döndü diye bir de tespit yer almış. İki milyar kişi aşırı kiloluymuş. İki milyar. Evet. Her on iki kişiden biri de diyabet hastasıymış. Raporda yanlış beslenmenin beş yaşın altındaki çocuklarda ölüm vakalarının en az yarısının sebebi olduğu da söyleniyormuş. Büyük rakamlar değil mi? Biraz silkinip kendine gelmesi lazım değil mi? İnsan türü hayvan değil. Öte yandan yanlış ve yetersiz beslenmenin ekonomik ve toplumsal sonuçlarının çok daha büyük olduğu, çok çok büyük boyutlarda olduğu da dikkat çekilmiş bu raporda. Buna göre Asya ve Afrika ülkelerinde gayri safi yurt, yurt içi halsınanın %11'i yanlış ve yetersiz beslenmeden ötürü kaybediliyormuş. Yanlış beslenmenin maliyetini de anlatıyorlar. Ee, daha fazla milli gelirden kayba yol açıyormuş. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir aile üyesinin aşırı kilolu olması durumunda yıllık gelirden sağlık harcamalarına ayrılan payın %8 oranında arttığından bahsediliyormuş. Çin'de ise diyabet hastası bir, diyabet hastası bir kişinin maaşının yüzde on altısı sağlık harcamalarına ayrılıyormuş. Maaşınızın yüzde on altısı. Mesele yalnız junk food değil. Beşte tabii. bir neredeyse. Yani yanlış beslenme denirken özellikle son yıllarda yapılan araştırmalarda hayvansal ürünlerin her türlü hayvan yani et süt yoğurt ayran hepsi dahil çok büyük bir problem yarattığı konusunda e, son 40 yılın en önemli araştırmaları bunu koyuyor. Sağlığı bozuyor. Obeziteye yol açıyor. diyabete yol açıyor. Bütün kronik hastalıkları de Başta olmak üzere kanser ve kalp. Bunlar da ortaya çıkmış işte, vaziyette. E, Japonya'ya açılmış olan iç çamaşır konseptli restorana da alınmıyor işte. Bir de küresel ısınma tabi. Hayvan endüstrisinden dolayı. Evet. Iklim değişikliği. Ha, Japonya'da alınmıyor mu? Evet aynı zamanda dövmeniz olduğu zaman da giremiyor musunuz? Bu şey. Hem dövmeniz varsa hem de obezseniz giremiyormuşsunuz bu şeye restorana. Çıplak yemek yemek istiyorsanız ben de girmem. Dövmeniz var mısın? Var ama mı, göstermem, gizli. Peki. Peki dünya büyük bir gerilim halinde olmaya devam ediyor. Özellikle şeyden bahsedelim. Yani Orlando'daki bu katilin LGBT kulübüne e, hedef aldı. 49 kişiyi öldürdüğü can aldığı Orlando'daki şey Ömer Metin adlı kişinin e, dış yardım aldığına dair bir belirti olmadığını söylenmişler FBI 2013'te dünyanın en güvenli bir güvenlik şirketinde çalıştığını bir kez daha hatırlatalım yani o da tam bir mikrokosmos durumu e, yaratıyor sık sık gidiyormuş bu LGBT kulübüne ...kendisi de onun müdavimlerindenmiş... ...hatta eşcinsel mi? olup olmayacağını da... ...ortaya koyuyor. Daily Mail'den mi? Hayır. Daily Mail çıkardı da bu haberi. Martin'in eski eşi Stora Yusufi'nin... E, ...Brezilyalı nişanlısı Marcio Dias'tan almışlar. O iddia ediyordu en son. Hayır, hayır, Çok sayıda şey var. Demokrasi'nin başta olmak üzere çok Hı. sayıda... ...New York Times'da filan da baktım. Ben bu meseleyi birazcık takip etmeye çalıştım ben... Hı, Orlando Sentinel gazetesinde de yazıyor. Evet, evet oranın yerli gazetesinde ve hepsi de almışlar yani demokrasinin başta olmak üzere ve şey ayrıca yalnız IŞİD'i Hizbullah ve El Nusra cephesinde destekleyen laflar ediyormuş. Ayrıca da Suriye'de Amerika'nın bombalamasını durdurması gerektiğinden de bahsetmiş. Yani hem İŞİD'in militanı olup hem de Nusra cephesini destekleyen laflar söylemek nasıl bir şey oluyor peki? Bunlar bildiğim Böyle. kadarıyla birbirleriyle şu anda savaşıyorlar. Kendi kafalarını kendileri kesiyorlar. Her şeye kızgın işte. İşte her şeye kızgın. En son Paris'teki saldırıyı gerçekleştirenler hakkında da bu şekilde ithamlar vardı. Onlar da tam olarak aydınlatılmadı ama... Onların da böyle radikal İslamcı bir gelenekten gelmekten daha ziyade uyuşturucu kullanan hatta çevrelerinde eşcinsel olduğu zannedilen kişiler olduğu da söyleniyordu. Bazı görgü, görgü tanıklarının ee, bu kişileri tanıyan kişilerin demeçlerinde bunlar söyleniyordu. Ya bütün bunların çok kolay basit bir izahı var ama bana kimse inanmıyor. Yani. Bütün Müslümanları... Oxfam e, raporuna bakarsan yeterli olur zaten. Amerika Birleşik Devletleri'ni almazsak olmaz mı? Yani Trump şu dünya için 62 kişinin bütün ayrıcalıkları ve güce sahip oldukları bir durumda bunların bu öfkenin bu eşitsizliğe karşı duyulan isyanın ve giderek yayılmakta olan yoksulluğun, sefaletin önlenebileceğini düşünmüyorsun herhalde. Artıyor da üstelik Oxfam raporunda %1'in ekonomisinde. Yani sadece 62 kişi 3,5 milyar insandan daha fazla servete sahip. 62 insandan bahsediyoruz. İnsanlığın alt yarısına sahip. Ve 2010'da 388 kişiydi. Şimdi 62'ye indi. Yakında da daha da şey olacakmış. Yani son 5 yıl içinde 62 kişinin serveti, en zengin 62 kişinin serveti, 2010'dan bu yana %50'ye yakın büyüdü biliyor musun? Evet. Artıyor yani %45 arttı. Yani yarım trilyon dolar 542 milyar dolar arttı. Böylece de aynı anda da en aşağı kesimdeki alt kesimdeki insanların serveti varlığı da toplam 1 trilyon dolar düşmüş vaziyette. %38 düşmüş. Yani bir yandan artıyor bir yandan azalıyor. Zenginler artıyor. Yoksullar daha da sefilliğe düşüyorlar. Ve yani 100 yılın başından beri 2000'den bahsediyorum. En yoksul kesimi dünyanın sadece küresel servetten %1 almış. E, bu artışın yarısından e, fazlası da %1'e gitmiş. Böyle bir durumda ne bekliyorsun? Yani El Nusra'yı mı desteklesin, kimi şey yapsın? Efendim şöyle bir durumda söz konusu. Dünyadaki en kuvvetli lobilerden bir tanesi de eşcinsel lobisidir. Gay, gay, gay lobisidir. Yani dünya üzerindeki birçok yerdeki bu finans sektörünün doğrudan içerisinde bulunan insanlardır bunlar ve gayet kuvvetli lobilere ve bağlantılara sahiplerdi, değil mi? Yani İsrail'e baktığınız zaman mesela ne kadar muhafazakar bir ülke olsun, olduğunu görseniz bile Eşcinsel turizmin cennetlerinden bir tanesi olarak nitelendirilen yerlere sahiptir Tel Aviv gibi. Ama e, bu meselelerde baktığınız zaman mesela Suriye meselesinde Irak'taki meselelere baktığınız zaman bu lobinin çok büyük bir faaliyeti olduğunu da göremiyoruz. Neden? Çünkü mesela geçtiğimiz sene itibariyle 50'nin üzerinde insanı çatılardan attı IŞİD eşcinsel oldukları gerekçesiyle. Çok daha fazla insanı taşlayarak öldürdü. Ardından silahlı saldırılar gerçekleşti ve oradaki insanlar gitmeye başladılar. Hatta şu anda Yunanistan'da eşcinsel olduğunu söylemesine rağmen Türkiye'ye geri döndürülen Suriyeli göçmenler var. Peki bu lobiler herhangi bir şekilde bu konuyla alakalı sesini çıkardılar mı? Herhangi bir şekilde bir şey söylediler mi? Bu sürece dair olmaya çalıştılar mı? LGBT bireyleri koruyabilmek için. Kimseyi suçlamıyorum tabii ki burada ama bir eksiklik var gibi duruyor. En son... E Ağustos ayında, geçtiğimiz Ağustos ayında, 2015 yılının Ağustos ayında Birleşmiş Milletler ufak bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Ee, en son bu konuşmalara, e, bu saldırılardan sonra Suriye'deki eşcinsellerin de, konu alınabileceği ufak bir basın toplantısı arkada bir temizlikçilerin dolaşıldığı koridoru, Birleşmiş Milletler koridorlarında yapılan ufak bir basın açıklamasıyla duyuruldu. Küçük bir adım toplantılara dahil edilmesi, çağrılması, Suriye'nin kaderini belirleyecek olan toplantılara ucundan da olsa LGBTİ bireylerin çağrılması ufak bir toplantıyla da olsa tanıtıldı. Zaten yapılan açıklamada da ufak bir adım olsa da gerekli bir adım olarak nitelendiriliyor. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler eşcinsellerin dünya genelinde en fazla ayrımcılığa ve en fazla şiddete kalan gruplardan bir tanesi olduğunu ve endogelen gruplardan bir tanesi olduğunu söylemişti. Buna rağmen bu finans sektörünün içerisindeki lgbt bireylerde harekete geçiyorlar mı? Bunu önlemek için bir şeyler yapıyorlar mı? Hiç zannetmiyorum. Biraz zor gibi duruyor. Ma, ma, Ama ma, ma, dert ortaklığı düzelecekmiş çünkü Trump iktidara gelirse, Başkan seçilirse, e, hepsini. E, bu şey terörizmle bağlantılı ülkelerden gelenlerin hepsini yasaklayacağım Amerika'ya girmesini demiş. Trump Gain Meriç hakkında ne diyor? Son derece karşı. Karşı mı? Evet. Hmm. Her şeye karşı. İşte o yüzden bu konu hakkında çok fazla bir şey evet, söyleyemiyor. Yoksa eser gürler kartallaşılırdı. Evet yapamıyor ama dünyanın Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı terörle ilgili bağlantısı olan, tarihi olan yerlerden Avrupa'dan Avrupa'ya, Amerika'ya ya da müttefiklerimize gelen şeyi bunları durdurmayı öğrenene kadar bu tehditleri yapmaktan vazgeçene kadar Amerika'ya almayacağım nokta dedi. Binlerce insan buraya gelip şey yapamaz. Bu vahşi canileri şey yapamaz. Dedi. Zaten gelemiyorlar ki Suriye. kaç tane Suriyeli aldı? Bin mi? İki bin miydi? En son açıktan rakam Suriye'deki savaştan kaçan... Olabilir. İnsanlardan 2000 bin kişi almış... ...Amerika Birleşik Devletleri hala... ...bu insanlar almayacağım mı diyor. İki evet. bin kişi mi sordum. Afgan da almayacağım. İki buçuk milyon diyor. insan var Türkiye'de. Meksika'dan da şey alacağım diyor. Duvar çekeceğim Yeni diyor. Yeni Çin olarak nitelendiriyor Meksika'yı. Washington Post'a giremez benim... ...şeylerime demiş artık. Yasaklamış... ...bütün basını da. Buzzfeed... ...Huffington Post, Daily Beast... ...Demoyne Register... ...Union Leader, Univision... ...Ve Fusion'dan sonra... Olmuyor böyle demiş. Washington Post'a giremez benim şeyime demiş. Peki ne verecekmiş? Verecek odaya bir şey olması lazım. Bu kadar şeyi yasaklayıp bir şeyler vermesi lazım. Basına. Kime olursa Başkanlığı... bir bir şeyler versin de her şeyi yasaklamaktan bahsetti. Orlando saldırılarının altındaki gizli şeyi de ima etmiş. Nedir efendim? Suçluğu. Obama. Vallahi ben ben <gülüyor> Obama mı? Obama demiş. Bir şeyler biliyor. Obama'yı istifaya davet etti bir de. Evet işte onun tamam, için. Tamam tamam. ...yani... ...bir... ...Böyle Orlando meselesinde... ...Donald Trump'ın... <gülüyor> ...Washington Post... ...onu yazdığı için yasaklanmış... ...Washington Post'a böyle bir şey çıkmış... ...Donald Trump... ...Başkan Obama'yı Orlando... ...cinayetlerine bağlama eğiliminde demiş... ...onu yazdığı için... ...Fox and Friends... ...diye bir şeyde demiş ki... ...anlamıyor demiş Donald Trump... ...Obama'dan bahsediyor... Hı -hı hala hazırdaki başkandan anlamıyor ya da herkesten daha iyi anlıyor ya o ya bu İkisi, i̇kisi de kabul Ya Benim belki. teorim genel olarak seçimler vardı olduğu için böyle, bu şekilde davranıyor. Yani özünde iyi bir insan Trump. Yani zaten söylenen sözde çok rahat bir şekilde döndürülebiliyor içinden bulunduğumuz günlerde, yıllarda. Ve o da aynı şekilde gelir. Ee, bir şekilde Müslüman e, dünyasını Ramazan ayını kutlar belki seçimlerden sonra. Ya da bayramını kutlar bir şekilde. Suudi Arabistan'la ilişkiler düzelir. Nasıl? Türkiye'nin Rusya günü kutlaması gibi. aynen O da aynı şekilde Suudi Arabistan'ı kutlar. ...herkes gül tamam, gibi geçinip yerden, gider... Evet, evet, ben ...çözüm ben, bu kadar kim... basit yani... ...şu seçimler bir bitsin de... ...herken evet, seç... seçime gidilmesi gibi diz... durum yok değil mi orada... ...yok, i̇yi bak, henüz yok... Iyi. Güzel. Şimdi bu çatışma Fransa'da çalışma yasası karşıtı göstericilerle polis arasında çatışma var. Taraftarlar arasında çatışma var. Dünyanın dört bir tarafında çatışmalar ölümler falan. Gay, transların öldürülmesi devam ediyor. Her tarafta yaralanması, saldırıları Amerika başta olmak üzere. Bir de gene Orlando'da birkaç gün önce bu korkunç cinayetten 49 kişinin öldürdüğü cinayetten Birkaç gün önce bir cinayet daha oldu. Cinayet mi, teşebbüs mü? Cinayet işlenmiş mi? İşlenmişti bildiğim kadarıyla. Bir de şarkıcı öldürülmüştü. Başta. Ha evet. Evet yani oralarda acayip şey geçiyor. New Mexico'da da bir kadın ve dört çocuğu öldürülmüş. Cristiano mi? Evet. Grimmi. Grimmi. Evet. O da Orlando'daydı değil mi? Evet, yani Orlando'da. evet orası bir cehennemi hal almıştı. Ama öldüren kişi siyah ne de Müslüman Evet, o beyaz. Mem beyaz. Otomatik silahlarla dalmış. Kocaman bir avcı bıçağı varmış. cebinde ya da pantolonun içinde neydi nerede bilmiyorum. Yeni New Mexico'da da öldürülmüş bir trans da New Orleans'de ee, şey pardon Kaliforniya'da yaralanmış trans kadın bir de LGBT üyesi ondan bahsediyordun Belçika'da yeni New Orleans'de Araba, yanmış bir arabanın içinde yanmış cesedi bulmuş korkunç şeyler oluyor yani, yani Belçika basılı başkent Brüksel'de evet. Tunus kökenli bir trans kadının IŞİD'iyosu olduklarını söyleyen iki erkek tarafından bıçaklandığını duyurmuştu Bu da BBC Türkçe haberiydi bir de La Russie Abbala diye bilinen birisi Fransız e, polis şefini e, öldürmüştü. Onunla dün konuşma fırsatımız olmuştu. Karısını da öldürdü hatta. Korkunç bir terör saldırısı demişler. Bütün bu gerginlikleri de konuşacağız ama bir ara verelim. Açık kaste. <gülüyor> I don't know why I love you but I do Clarence Henry, Clarence Frogman Henry ya da Kurba adam Henry I, I don't know why I love you but I do adlı neden seviyorum ama bilmiyorum ama seviyorum Adlı çok ünlü parçasıyla tam 55 yıl önce bugün listelerdeymiş. Liste başlarında New Orleans müziğinin de pop, popüler müziğinin en seçkin parçalarından biri olarak biliniyor. 55. yılda 5 numaraymış Britanya listelerinde. Evet şeye dönelim şimdi. Çatışma haberlerine mi? Evet, çatışma haberlerine bakalım biraz. Ee, ama mi? bir çok önemli evet. bir haberi de söyleyeyim. Net neutrality denilen dünya için çok önemli bir haber var. Ee, Washington başkentte, Washington DC'de yani Amerika Birleşik Devletleri'nde e, istinaf mahkemesi, yani itirazların görüşüldüğü mahkemede federal komisyonun İstediği gibi net Yani eşit Halklarla interneti kontrol Edebileceğine karar vermiş Bu son derece önemli internet özgürlüğü için Son derece önemli bir karar Olduğu belirtiliyor US Telekom FCC'ye karşı Davası var Hı -hı. Ve çok Önemli bir karar alınmış Özgürlükler lehine bu insanın insanla çatışması haberlerine girmeden önce ben de müsaadenizle çatışmanın kökenlerinin başladığı nokta benim açımdan başladığı noktalardan bir tanesine değinmek istiyorum. Diğer canlıların insan türünün kurallarını kabul etmeyişi bu sebeple çeşitli yaptırımları uygulanması durumu Hindistan'da gerçekleştirmiş bu olaylardan bir tanesi de Hindistan'da 3 kişi öldürdüğü öldürdüğünden şüphelerinden bir aslanı bulmaya çalışan yetkililer tam 18 aslanı gözaltına almışlar. Gujarat Eyaleti'nde yetkililer katil aslanı bulmak için gözaltındaki as aslanların da dışkılarını ve ayak izlerini araştıracakmış, karşılaştıracakmış. Katil aslan. öyle Evet. Mi? Suçlu aslanın ömrünün geri kalanını bir hayvanat suçlu bahçesinde aslan. geçireceği ve diğerlerinin ise doğaya salınacağı belirtilmiş. Hayvanat bahçesi e, suçlu aslanların konulduğu bir yer mi yani? Cezaevi mi hayvanat bahçesi? Elbette. Yetkililer de bunu söylemişler işte. Bence cezaevi. Tamam, hayvanat bahçelerinin şey dışında... Doğal hayatı korumaya bir ölçüde yardım etmek dışında hiçbir şekilde gösterimlerde kullanılmaması gerektiğini düşünenlerden biriyim ben. Dünyadaki aslan popülasyonu son 40 yılda %90, kaplanların sayısı ise 100 yılda %97 azalmış durumda. Öyle belki gibi. hepsini hayvanat bahçesine kapatarak çoğaltabiliriz ya da kontrol altında tutabiliriz Aa, ne dersiniz? Olmuyor, Arada çoğun... çocuk düştüğü zaman belki öldürürüz falan. Ama şöyle bir durum da söz konusu. E, i̇lginç bir haber bu. Suçlu aslanı bulmaya çalışıyorlar cezaevine koymak için. Pardon hayvanat bahçesine koymak için eyaletin üst düzey ormancılık yetkilisi e, Jacques Haan, aslanların son iki ayda gözaltına alındığını ve incelemeler yapılırken birbirlerinden ayrı kafeslerde tutulduğunu söylemiş. Sebep olarak da aslanların insanlara saldırmasının sebebi olarak da bölgedeki aslan sayısının artmasından kaynaklandığı sanılıyormuş. İnsan, as, insan, bazı aslan sürülerinin gri dışına yerleşmeye başladıkları bu nedenle insanlarla karşılaştıkları söyleniyormuş. Neden gri sığınak denilen bölgeden aslanların gittiği ve insanların olduğu bölgede yaşamaya başladıkları böyle bir şey hissettikleri konusunda herhangi bir açıklama yok Beybilsin haberinde. Ama Hindistan Yüksek Mahkemesi bir salgın hastalık ya da başka bir devlet başka bir felaket nedeniyle aslan nüfusunun toptan yok olma ihtimaline karşı eyaletlere diğer bölgelere de aslan göndermesini emretmiş. Ancak bu eyalet yani biraz önce bahsettiğim hangi eyaletti? Gucaret Eyaleti, Gucaret Eyaleti bu konuda isteksiz ve henüz mahkemenin emrine uymamış. Aslanların e, ihtilattan men eskilerin deyimiyle yani birbirleriyle görüşmesini yasaklıyorlar tabii değil mi? Yani Skype falan yapmalarına izin vermesin. Ayrı yani. kafeslerdeler. Evet. Birbirlerinin uzaktalar. Evet. Suçlu ortaya çıktığı zaman onu cezaevine gönderecekler. Ve diğerlerinde doğaya salacaklar ama ben pek inanmıyorum doğaya salacaklar. falan da el koymuşlar mı aslanlarına? Kimseye bakmıyor neden bu hayvanlar gelip insanların hemen yanı başında yaşamaya başladılar diye. Ya da şu şekilde de sorulabilir soru. Neden bu insanlar aslanların hemen yanı başında yaşamaya başladı diye de sorulabilir. Trofi deniyor ya onların kendilerinin pençelerini filan. Doldurup değil mi? Doldurup kafalarını ya da. Bütün... İspanya Krali usulü. Evet. Hallı yapıyorsun, şöminenin üstüne asıyorsun kafasını filan. Onların sayısında muazzam bir artış olmuş. Sadece zenginlere e, tanınan bir hak bu. Bu tur da var. Bunlarla alakalı çeşitli reklam turları da var. Ben de geçtiğimiz haftalarda onu araştırmıştım çeşitli firmalar, turizm şirketleri sadece aslan avını sizin hemen yanınızda bulunuyor. Böyle fotoğrafınızı çekiyor. Facebook'a koyabilmek için gayet Twitter üzerinden paylaşabilmek ya da Instagram üzerinden kendinizi görünür hale getirebilmek için arkanızda fotoğrafınızı çekiyor. Siz korumalar eşliğinde keskin nişancı tüfeğinizle nişan alıyorsunuz. Yavrularının yanında oturan aslanı kafasının ortasından vuruyorsunuz. Ondan sonra bir Eda'yla altına doldurduğunuz toprakla beraber ellerini önlere uzatmış kafasını hemen altında tutan aslanla beraber zafer pozu çekiyorsunuz. On doldurma işlemlerinde işte yan etkinlikler olarak da düzenliyorlar şimdi evet bu böyle bir durum maalesef e, Fransa'da çalışma yasası karşıtı göstericilerle polis arasında ciddi çatışma var on binlerce protestocu devam ediyor 26 yaralı 15 gözaltı var Paris'in güneyindeki göstericilere tazikli su ve göz yaşartıcı gaz. Eyfel Kulesi grev ve gösteriler nedeniyle kapatıldı. Toplu, Toplu taşımda şuna var evet. Tabii. Evet yani tahta parçaları polise atılmış. Polis de karşılık vermiş ama tahta parçaları neyle söylenmiyor. BBC'nin haberi bu. Polis karşılık hemen vermiş mi? Mesela bu taraftarlar... ...birlikte tur atmışlardı... ...birbirlerine saldırmadan çeşitli turlar atmışlardı... ...sonunda gelmişti polis... ...polis de eleştirilmişti bir şekilde... ...hatta İngiltere yönetimi... E, ...taraftarlarımızı koruyamıyor diye Fransa'yı eleştirildi... ...tabi tutmuştu... ...polis hemen gitmemişti... ...burada galiba hazır bulunmuş... ...konu işçi olunca... İşte evet, hemen ...benzin kıtlığı çıkıyor polis. devam ediyor... ...tren seferlerinde sıkıntı var... ...atık arıtma testlerinde grev nedeniyle... ...çöpler toplanamıyor... ...ama merak etme... Euro 2016 var gücüyle devam ediyor. Sıvılaştırılmış doğal gaz terminallerinde grev kararı alındı. Air France bıraktı 11-14 Haziran tarihleri arasında pilotlar. Göstericilerden biri diyor ki... E ...mart ayından bu yana tüm gösterilere katıldım. Yalnızca hayatta kalmak değil, onurumla da yaşamak istiyorum. Değişikliklerin geri çekilmesini istiyorum. Bu, bu kadar basit. Yalnızca o zamana sona eder bu gösteriler demiş... Hükümet kendi iyiliği için yasayı geri çekmeni yoksa ekonomik bloke, ekonomiyi bloke ederiz diye de biraz kesin ve net bir şekilde evet, konuşmuş. Aurel'in Bokel-Moune göçmen mi acaba? Evet, o Neyse. Abi, şimdi. Yok ama Fransız vatandaştır o. Belçika basınından bahsettik işte IŞİD'den trans kadına bıçaklı saldırı diye verdiği Yusuf Özkan'ın haberi bu BBC Türkçeden. Fransa'da Rus-İngiliz savaşı devam ediyor ayrıca. Rus İngiliz muharebeleri başladı. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ilk gününden beri Soğuk Savaş versiyon 2 Soğuk değil ya. Nesi soğuk bu Cem savaş Çetin'de bunu konuşuyorduk zaten. Rusya'yla UEFA arasındaki ve diğer batılı ülkeler arasındaki bu doping mevzusu üzerinden çıkan çatışma ve gerginliği bahsediyorduk. Şimdi somut halde çıkmış bir şekilde duruyor galiba. Evet ama ya as asıl yarın ne olacak Lille'de Rusya Slovakya Perşembe'de şey bugün o var. Yarın da Lens'te İngiltere Galler maçları var. Bu iki kent arasındaki mesafe sadece 40 kilometre. Fransız polisi nerede? Alarmda. Şöyle bir durum var. The Guardian gibi ilerici sol akımdan gelen gazeteler bile konu milli maç olduğu zaman karşı tarafı suçlayıcı şeylerde. başlıklara atabiliyorlar. En son Aa, atılan başlıklardan bir tanesi de mi? şeydi. Konulardan bir tanesi de daha doğrusu. Rusların daha önceden eğitim alıp bu müsabakalara geldiği. Bu sebepten ötürü İngiliz e, taraftarları dövdüklerine dairdi. E, İngiliz taraftarları Kim da eli, eli bu şey tutmamış, e, armut toplamamış gibi diyor. İngiliz taraftarları da efendiliklerinde de mevcutlarını söyleyebiliriz galiba. <gülüyor> evet. Hollıganlarını. E, Türk, Türk taraftarlar da fena dilerdi. değildir. Yani Leeds taraftarlarını taksim noktasında kalplerinden bıçak öldüren Türk taraftarları da unutmayalım Gaz <gülüyor> Evet öyle şey değil mi? Tu size. Evet. Star Gazetesi'nin manşeti, manşeti evet. tu size diye. E, 2-0 inince de galibiyet. E, Rusya ya ceza vermişler ama önemsememiş. Rusya spor bakanı ve futbol federasyonu Başkanı da e, geciktirmiş diskiplin. Ertelemeli ihraç cezasına itiraz etmeyeceklerini söylemiş. Yeni ama Rusya kavram. vatandaşlarını uyarmış Rahat ha, durun efendim. diye. Rahat durun mu demişler bu evet. İngilizler bir şey dememişler mi? Dememişler. Sadece Rus ama Ruslar da çok iri yaralarını göndermişler. Böyle vücut çalışmış olanlarını göndermişler. İnsanların üzerine tepiniyordu Rus taraflarla da. Onu da söylemek lazım yani. İnsan insana yapmaz bunu. Aslana yapar falan da. altı Rus taraflar göz altındaymış. Bu arada Rusya ile Türkiye arasında da sıcak saatler. Sıcak saatler. Temaz, sıcak yaşanıyor temaslar. Erdoğan'dan Putin'e sürpriz mesaj. Umarım ilişkiler hak ettiği düzeye çıkar demiş. 12 Haziran Rusya Günü Milli Bayramı nedeniyle mektup yollamış. Yani pilot öldürüldü ama o mühimdi demeye getiriyor herhalde uçağı düşürdük Rusya halkının bayramını kutlarım bu vesileyle Türkiye Rusya ilişkilerinin hak edilen düzeye çıkmasını temenni ederim demiş Başbakan Binali Yıldırım da kendi muadiline Rusya Başbakanına Dmitry Medvedyev'e benzer bir kutlama mesajı göndermiş yeni dönemde Moskova ile ilişkileri düzeltme arzusunun ifadesiymiş soft power listesinde ilk 30'a girmiş Rusya soft power ne demek? yumuşak güç o ne demek? Gücüm yani silahlı olmadan başka şey, ekonomik Silahsız. ve şey, İnternet, teknik, e, teknik, evet onlarla güçleniyorsun. Türkiye çıkmış ama tekrar girer evet. listeye o. Abi şöyle bir örneği de var onun. Amerikalı yetkililer Rus hükümetine bağlı bilgisayar korsanlarının Demokratik Ulusal Komitenin bilgisayarlarına sızıp Cumhuriyetçi aday Donald Trump hakkında yapılan araştırmaları ele geçirdiklerini söylemiş. Evet, hiç, Bakın hiç. soft power. Soft power. Yıldırım'dan da Avrupa'ya, Avrupa, Avrupa Birliği'ne de bir sistem var. Rusya'ya bir iyi mesaj. Avrupa Birliği'ne de sistem. Bu dostluğa sığar mı demiş. Bize bak senin. Bunu belki şimdi birazdan konuşuruz. Vize meselesine sıra gelir mi bilmiyorum ama hmm. Cengiz Aktar'la bu arada diploma e, ne oldu? Bulundu mu? Tanıklar geldi Hangi mi? Hangi diploma? Liselilerin konusuna dönelim istiyorsanız. Yeni liseliler de katılmaya başladı. Asıl diploma dediğiniz zaman aklıma geldi. Cumhurbaşkanının yani. diploması meselesine mi? Yani, hayır o meseleyi değil. Kendi meselelerine. ilgiliyim. Onlar ben, kendi meseleleriyle alakalı. Biz de bir kişinin meselesiyle alakalı olacağız yoksa milyonlarca liselinin mi? Bir kişinin diplomasını merak ediyorum. Cumhurbaşkanlığına kanuna karşı hile olur yoksa. Ben öyle bir şey söylemedim ama... Yani bu diploma bulunmalı. Efendim fotokopisine mi yollanmasını istiyorsunuz? İlla evet. İbrahim Kalın tarafından adresinizi. Denizaltı geri alırım bak. Yıldırım'dan Avrupa Birliği'ne dostluk sistem. bu dostluğa sığar mı demiş. Şart koştuğu terörle mücadele kanununa ilişkin, kanun değişikliğine ilişkin. Ee, Avrupa Birliği Türkiye büyük açısıyla istifa etti. Hükümetten ilk yorum burada çalışmasının bir anlamı kalmamıştı zaten. Rusya ile ilişkilerimiz dostluk çerçevesinde devam etmeli diyorlar. A Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü de çok önemli bence bir şey söylemiş. HDP milletvekilleri hapse atılırsa vize serbestlisi onaylanmaz demiş bunları da şeye sorarız. Bir önemli şey daha var. Cengiz Akhtar'a bunu da sorarız. Almanya'da Türklere oturma izni tehdidi gelmiş. Evet. Bu önemli. Alman meclisindeki Almanya meclisindeki bundes Bundestag'da bundes soykırım kararını destekleyen Türk kökenli 11 milletvekiline yönelik tehditler geliyormuş. Sürekli İçişleri Bakanlığı, Müsteşarı da Günter Krings Tehdit kampanyasına katılanları oturma iznini uzatmamakla tehdit ediyor. Bu konu bir suç mu? Yani tehdit etmek bir suç mu? Suç. O zaman niye adli merciler bu konuda işlem yapmıyor da giderek tehdit üzerinden ilerliyor işler? Yapacağız diyorlar. Yapsınlar o zaman. Herhalde yapacaklar zaten. Ya eğer onun uzantısıysa bu yerleşme şey, oturma iznilerinin iptali ya da kısaltılması o zaman gerçekleştirilir. Ama direkt bunun üzerinden tehdit etmeye çalışmak da evet, farklı da bir politik katı yaşı. Tuhaf. Yani Türk usulü konuşmak gibi oluyor belki biraz da. Hani Erdoğan da diyordu ya... Er, ...Ermeni meselesi konusunda... ...soykırım konusundayken... ...Türkiye'de yaşayan onlarca Ermeni... ...yüzlerce, binlerce Ermeni var... ...onları da ülkemizde tutuyoruz, göndeririz demiyordu da... ...iman ettiğine dair çeşitli söylentiler yayılıyordu. Yani benzer bir durumla söz konusu olması... ...pek hoş değil açıkçası Almanya'nın da. Ama e, ilginç yani şey. Yöntem? Bu tehdit meseleleri... Evet. E, ...çok... Bu sefer Rusya ile düzelip Almanya ile kötüleşirse ne olur onu bilmiyorum. Rusya bu arada düzelecek gibi değil. Yani ile... Rusya Şangay'a çağırmadık Türkiye'yi diye çeşitli açıklamalarda yaptı. Şangay toplanıyor. Bugün mi toplanıyor? Bugün bugün Ş toplanıyor. Şangay altılısı. Altılısı mı? evet. Bugün toplanıyor. Türkiye'yi çağırmadık diye açıklama yaptı. Yani zaten de olmadı yani Çin. Çok Çin füzeleri NATO uygun olmadı. NATO tatbikat düzenleyecek mi? Yakın zamanda? Ordularını gönderiyormuş Rus sınırına da. Eyvah ara açık kaste. ...nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz. Günaydın Ömer. Günaydın Cengiz Bey. Günaydın Can. Her şey yolunda, ee, nereye doğru? Sabahlar, nereden başlayalım? Ee, i̇stersen bu Kabataş... ...bizim komşu şeyimizle başlayalım. Martı evet, e, Kabataş. tabii İstanbul... E, Radyosu sonuçta açık radyo e, Ama e, İstanbul dışından da dinleyenler var e, Onları Birebir ilgilendirmeyebilir ama e, Kabataş e, yani Bütün Türkiye için önemli bir e, Nokta e, Kentte O yüzden e, Herkes için bir mana ifade ediyor. İkincisi de yani Türkiye'deki alınan inşaat kararlarının nasıl alındığını anlatmak için bir kez daha belki hatırlamak için en azından e, fevkalade önemli e, Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde 13 Mayıs'ta alınan bir karar bu. Daha çok yeni yani. E, Beyoğlu planlarında değişiklik yapıyor bu karar ve e, önümüzdeki Cuma 17 Haziran'da kabataş kapanıyor bu e, karar e, uyarınca. E, bu Molla Çelebi Camii yani Fındıklı Camii diye bilinen e, cami ile Bezme Alem Valide Sultan Camii yani Dolmabahçe Camii olarak bilinen cami arasında bir devasa bir e, kanatları açık bir martı e, inşa ediliyor. Martı. Martı. Martı tabii. Ne zannettiniz? <gülüyor> sanat, sanat. Evet, <gülüyor> evet ve... E, Sürtemeyin yani bu kararları. <gülüyor> deniz de dolduruluyor anladığım kadarıyla. Canım, tabii ki deniz doldurulmaz mı? Son sonunda zaten boğazı betonlayacaklar yani. Evet. Orada bir şüpheniz olmasın da. Bu, e, bu iki e, cami arasında da bir, bir dalçip tüneli yapılıyor ve bütün o alan 10 bin metrekareye tekabül eden bir alan beton bir alan tabii. Betonun üzerine 2-3 tane çalı dikerler herhalde. Ve burası bir böyle bir devasa yani bir liman halini alıyor. Ama şu muhafetler Projeye bakanlar, yani bu karara bakıp inceleyenler var. Daha tam anlamıyla ne olduğu belli değil. Ama tabii iyi haberler var. Mesela yolcu peronu tabii, devasa bir yolcu peronu. Böyle metropoliste, yani Fritz Lang'dan bahsediyorum, böyle tekneler yanaşıyor, ultra modern bir bir sistem kuruluyor Otopark var tabi Sergi ve müze alanı var Can Ondan sonra sosyal kültürel alanlar var Yeme içme var tabi Allah'ın emri ha, ha. Ama Yani tam anlamıyla ne olacak Falan belli değil Bütün İşlevler avan projeye Bırakılmış Bir de bir şişhane ile kapataş arasında Raylı sistem geliyor Şişhane Kabataş ilk defa böyle bir şey duyuluyor. İşletmecileri mağdur etmememiz gerekiyor diyor kararda. Ve Ama her Allah'ın günü bu Kabataş'ı kullanan tabii on binlerce belki yüz binlerce insandan hiç söz edilmiyor. Çünkü başında söylediğim gibi 17'sinde ayın yani iki gün sonra Kabataş iptal. Evet. Duma <gülüyor> e, sabahı kalktığımızda öğreneceğiz. E, yani. Çok ilginç bir şey var. Mesela bir açık dergiden arkadaşımız İhsan Mavi Tuna Beyaz Masa denilen bilgi merkezine evet. müracaatta bulunmuş. Çünkü biz açık radyoda çok yakın olduğu için burası. Bütün programcılarımızla birlikte ve çalışanlarımızla ilgilendiriyor. Evet. E, bilgi istemiş. E, bu hafta içinde yapacağız <gülüyor> demişler. Cevap aynen böyle yani Cuma günü zaten kapatılacak ama bu hafta içinde bekleyin diye yazılı cevap vermişler. Galiba. Yani Cuma Vallahi günü açıklarsa da örülebilirsiniz. İdo'dan da gelen cevap bu, bu doya yazanlar var onlardan da gelen cevap hep aynı aynı minvalde ve ee, bakacağız sabah belli olacak yani Cuma sabah belli olacak falan gibi cevaplar geliyor. evet heyecanlı tam değil. Tam bir kabus yani tam bir yani Türkiye'de hakikaten belediyelerin yerel yönetimlerinde ya merkezi yönetimin aldığı kararların nasıl alındığını görmek açısından, hatırlamak açısından kanaatimce ibretlik, bir ideal bir örnek ee, Evet. Ve ama tabi yani insanlara bir de işte oruç tutanlar var falan, işte bir yağmur yağıyor, bir güneş açıyor falan çok zor da bir şehirde yaşamak. Baştan aşağı her taraf inşaat zaten malum. Böyle bir yerde, yani böylesine bir belirsizlik hakikaten insanları tekrar delirtmek, sokağa dökmek falan için ideal yani herhalde. Öyle öyle bir niyetleri var. Aynı Taksim'de olduğu gibi. Evet, İstanbul ee, hepimizin girişiminin de bir... Ondan bahsedeceğim, ha, geliyorum ne? oraya. İstanbul hepimizin girişimi... Bir konuya el attı yani zaten yani İstanbul hepimizin girişimini esasen taksim ile bağlantılı yani taksimi tak gezi olmadan iki yıl önce başlamış bir bir platformdu evet. malum Ondan sonra bir bir bildiri yayınlandı change .org'da hızla büyüyen bir kampanya başladı ve katılımcılığa ve alınan kararlarda son kullanıcılara ve kentlilere danışılması gerektiğini bir kez daha hatırlatan ve yerel yöneticilere çağrıda bulunan bir metin bu. Change Org'dan bir dolu insan imzalıyor bu ara fakat yani asla tabii şimdilik bir cevap falan yok ne oldu belli değil yani bu yani denetlemek ya yani böyle bu, bunu denetlemek mümkün değil danışma da söz konusu değil tabii bu çoğunlukçuluk dediğimiz yani ben seçimi kazandım istediğimi yaparım yani bu milli irade tahakkümü ister merkezde olsun ister yerelde olsun ...tecelli ediyor... ...tabii işin bir de... E, iktisadi boyutu var... ...yani Türkiye'de bugün... E, ...hatırı sayılır... ...yegane e, ekonomik... ...faaliyet... E, ...inşaat... ...yani inşaat ya Resulallah... ...bunun dışında bir faaliyet yok... ...dolayısıyla önümüzdeki dönemde herhalde... ...yani ne kadar sürecek belli değil... ...tabii bu işler hakikaten her taraftan... E, ...çatırdıyor... E, siyaseten, iktisaden, ahlaken bu inşaat herhalde daha da azgın ve tehditkar bir şekilde bütün Türkiye satında sürecek ve kararların hepsi böyle alınacak evet yani diyor. İstanbul hepimizin girişimi projenin maliyeti de bilinmiyor diyor kullanılacak kaynak şey yok U uygulama sonunda kaz sağlanacak kazanç ve tasarruf ne kadar olacak denizin doldurulması gibi ekolojik etkileri de olacak uygulamalar için çet süreci var mı yok mu hiçbir şey yok e yok tabi yani şimdi bu, bu tip projeler ha, şimdi dostlar alışverişte gördün diye o 13 Mayıs'ta İBB, İstanbul e, Büyükşehir Belediye Meclisinden çıkan kararda e, bir ÇED'den söz ediliyor tabii ama yani ÇED, ÇED muafiyeti gelir mi gelmez mi falan diye söz ediliyor zaten. Evet, yani böyle, bu, bu tip projelere e, ÇED muafiyeti e, Allah'ın <gülüyor> yani e, O yüzden e, ya, hakikaten rüya görmemek lazım. Durum bahim tabii ee, ama e, bu, bu proje yani Türkiye çapındaki yegane proje değil. Bütün projeler böyle hmm. karara bağlanıyor ve böyle e, icra ediliyor. Kervan yolda düzülüyor. Yani bilirsiniz. E, ya önce bir inşaat başlar bir yerde, ondan sonra onun izni alınır ya tam o. Yani evet. bu burada da yalnız bu sefer. Ee, yani bir, bu bir apartman inşaatı falan değil veya boş araziye yapılan bir inşaat değil bu e, hakikaten on binlerce insanın hayatını etkileyecek bir inşaat bakalım ne olacak evet bu sırada da bir bilgi var Kabataş'taki bu Mart'ı ekelini yapan firmanın da hükümetten daha önce de devlet işleri e, yapmış bir şirketmiş Makyo. <gülüyor> Şimdi zaten bu e, herhalde e, merkezi e, kaynaklardan yani merkezden gelecek bunun kaynağı Ulaştırma Bakanlığından falan. Dolayısıyla Ankara var işin içinde. Dolayısıyla kamu ihale e, kurumu e, işin içine girecek herhalde. Orada tabi yeri gelmişken bilgi verelim. Geçen seneki rakam 145 milyardı dağıtılan ihaleler. Bunların artık hiçbir şeyi kalmadı. Yani zarf usulü falan hiçbir manası kalmadı. Son derece gevşek ve keyfi bir karar alma süreci yaşanıyor artık verilen ihalelerde. Bir kısmı zaten ihalesiz veriliyor. Ondan sonra ihaleyi niye kazanmadım diye itiraz ettiğinde cevap vermeme hakkı var falan. Yani bir tam bir yani bütün önlemler yani alınan keyfi kararlara Kılıf uydurmak için bütün önlemler alınmış durumda Evet mak yol inşaatta yapıyormuş Can destekçimiz dinleyicimiz bildirdiğine göre ufak bir de, e, ekleme de ben yapayım e, bu konuyla alakalı e, programcılarımızdan can uzun çarşılı baysalım yazlı bir yazı vardı evrensel gazetesinde o da büyük yüklenici kim olduğunu anlatıyordu Martı projesinin mimarı da yüklenicisi aynı kişi. Haliç Köprüsü'nün ya da namı diğer adıyla Boynuzlu Köprü'nün mimarı Hakan Kıran. Kendileri, Hakan Kıran'da bir ortak şirketi vardır bildiğimiz kadarıyla Kadir Topbaş'la birlikte doğru mu? E, onu kontrol etmem lazım efendim. Kendileri temeline vereceği zararı göz ardı ederek metroyu dünyanın incesi Süleymaniye'nin altından geçiren dağısı köprünün boynuzlarından birini de 5. minare olarak eşsiz kültür hazinesine ilişti, iliştiren kişi olup Tarihi Yarımada'nın kesintisiz peyzajının da Projesiyle katletmiştir diyor Ve şöyle tanım diyormuş bu projeyi bu martı Kısmında alanı görmeye gittiğimde En etkilendiğim şey inanılmaz bir Dinamizmde denize dalan ve avını Almak için olağanüstü bir silüet oluşturan Martılar oldu işte budur İstanbul'un martıları artık ağlanmıyor. Çöpçü oldular malum. Gördüğüm dakikada <gülüyor> evet. kafamda oluşan şekli de projeye yansıttım diyor. 1 Kasım 2009 tarihinde Milli'ye verdiği mülakatta sizin yani e, Dolayısıyla e, yani bu e, yeni şimdi. bir şey de değil. E, Avan alan projesi çoktan yapılmış. Evet. E, i̇şte bak yani Ama çöpçü çöpçü, çöpçü martıların mucit değildir. Efendim e, vizyonu yoktur Falan derler bir de yani ya Çok ayıp ya çöpçü martı Vizyonu ayrıca çok yerinde bir Buluş Cengiz çok tebrik ederim Çöpçü eder. martı değil mi Evet yani bu heykel onun için var Bir de bir başka iki şey ilave edebilir miyim bir... Estağfurullah konumuz bu Zaten evet. yani <gülüyor> Bir şey var bir tanesi benim bir martı Değil de başka bir heykel Önerim vardı Bandanalı vücutları üstleri çıplak, üçün, dör, 400 da erkek da şeyi e, e, yap, elleri kırbaçlı bir heykeller dizisi öneriyorum. Bakalım olacak mı? 3 e, yıldır yerinde sayılı Çok geniş, 10 bin metrekare Ömer. Bir de sanat ve sergi ve müze alanı olacak. Evet, işte oraya koyalım bence o şey. O soruşturma hala kabataş devam ediyor. Üç, Üç yıldır. Yerinde sayıyor, devam eden bir şey yok. Yok, yerinde sayıyor. Peki, ben aslında şimdi sürprizimi, küçük bir sürpriz hazırladım Cengiz. Heyecanla Güzellikle bekliyorum sana. ee, Sanat varken, şey bu yeni yine büyükşehir belediyesi bizim hemen komşumuz Tophane'deki çocuk parkını. Var. Ee, yeniledi. Evet biliyorum. Ve, ve oraya ne yaptı? Eskiden bir işçi heykeli vardı orada. <gülüyor> Tabii çünkü orada iş, işçi bulma kurumu var. Evet işçi heykeli kaldırıldı ve yerine ne geldi hep yeni. Bunu bir eminim görmemişsindir ya da görmemişsen üzülüyorum. Görmedim heyecanla bekliyorum ve bir tahminde de bulunamıyorum. Evet, dünya harp tarihine mal olmuş bir kahramanlık Hı. anıtı Nusret Mayın gemisi ve Çanakkale Deniz Zaferi zaferde evet, en büyük bay kahraman ne? Nusret Mayın gemisine ait komutanı Tophaneli Yüzbaşı Hakkı Bey 1876-77 doğumlu Tophaneli olduğu için evet. ölmüş. Hayır, geminin heykeli var. Nusret ge gemi B büyük numara. Bunu heykeli da anlarım mı? Geminin değil. heykeli var. <gülüyor> Mozaikli dalgalar yükseliyor. Ve daha da önemlisi var. Geminin etrafında beş tane mayın heykeli var. Çok hoş Tophane şeyinde. Beğendiniz Benim mi? Benim gibi askeri fetişler için Şimdi madem bu kadar Çok heykelden hoş. bahsediyorsunuz. Bayıldım. Beğenmek ne kelime? Tasarım ve uygulama ne? sanatçısı İsmail Lütfi Erol 2016. Plaket Daha yeni bitti yani. Ee, evet. Sayınaküler ...heykeller diye bir site var... ...Anadolu'daki bütün bu... E, ...primitif... E, e, ...sanat... E, evet. ...yani ilk anlamında primitif tabii sanatı... ...ayran heykelleri var... E, ...herkese yok, tavsiye yok. ederim... ...yani biraz moral... ...bir e, De, depolanmak ...yerlere yatarsınız... ...spektaküler heykeller... ...aklınızda olsun... Mesela işte, kavun heykeli, işte biber heykeli, köfte heykeli falan. Ama mayın heykeli yoktu. Hiç insanların öldüğünü Mayın heykeli yok işte benim... bu da girdi. Yani evet. Mükemmel. Evet tamam. Evet, evet benim için şeyim bu kadar. Iı, Türk sanat açısından <gülüyor> bu, bu, bugünlük bu kadar kafi herhalde. Evet. <gülüyor> Fenalık gelmiştir dinleyenlere herhalde. <gülüyor> Ama bu iş ciddi bakalım ne olacak cuma günü. Evet. Takibe takipte ol olacağız Şimdi bu ikinci konu bu yani bununla bütün bunlarla bağlantılı olarak dünkü haberdar makalemle makale makalede evet. aldığım bu dokunulmazlık meselesi yani yani nasıl denge denetleme danışma istişare meşveret hiçbir şey yoksa alınan kararlarda yani bu bu bir paradigmaya işaret ediyor yani burada artık Hiçbir e, dengeleyici mekanizma kalmadı demek ve dengeleyici mekanizmanın kalmadığının en temel göstergelerinden bir tanesi de herhalde milletvekillerinin e, dokunulmazlıklarının kaldırılması. Çünkü dokunulmazlığın kaldırılması yasama dokunulmazlığı demek bu. Yani işlerini rahatlıkla yapabilmelerini sağlayan dokunulmazlık vekillerinin, halkın seçilmiş vekillerinin e, bu e, aslında oturuyor bütün e, tabloya yani buradaki soru sorabilecek kimse yok İkinci seçilmiş büyük kitle Unutulur bu e, e, yerel yöneticiler yerel yöneticilerin hiçbir zaman dokunulmazlığı olmadı Türkiye'de evet. yani 1923'ten bu yana o Eskiden de yoktu zaten ama e, anayasa 127 madde uyarınca idari vesayet, ilkesi sonucunda hakikaten varlıkları İçişleri Bakanlığı'nın iki dudağının arasındadır. Ve her an elden işten el çektirilebilirler. Seçilmiş olmalarına rağmen belediye, belediyecilerden bahsediyorum. Yani yerel yöneticilerden bahsediyorum. Dolayısıyla yani aslında e, tablo hiç öyle şaşırtıcı bir tablo değil. Yani demin konuştuğumuz martı meselesiyle alakalı olarak söylüyorum. Yani, e, bu, burada artık hiçbir denge denetleme danışma mekanizması yok. En tepeye kadar yok artık. Yani yasama da artık devreden çıkmış durumda. Yargının hali zaten meydanda. E, e, geriye kalan ee, yerellikle ilgili yani dikey denge denetleme dediğimiz e, yerel yönetimler bölge yönetimi zaten yok. Onların ne halde olduğunu az önce hatırlattım. Bir de bölgedeki talepler işte yani Kürt illerinde yaşananları da buna eklenince ekleyince ortaya hakikaten fıstık gibi, cillop gibi bir e, tek irade, tek karar mercii kalıyor. eee ve onun da etrafında e, bir dolu atanmış var tabi. Yani bütün bu e, yani memur e, sistemi, memurin e, e, kadrosu e onlar da tamamen liyakat değil sadakat üzerine kurulu e, bir e, sistemle çalışıyorlar ve e, korunuyorlar. Neden korunuyorlar? E, Her Sorumluluk görevlerini ifa ederken yapabilecekleri herhangi bir hata sonucunda ortaya çıkacak cezai ve adli sorumluluktan korunuyorlar. Nasıl korunuyorlar? Yine yine o tek irade sayesinde korunuyorlar. Dokunulmazlıkları var yani ve bu yani zaten işte bu Baran Dursun vakfının <gülüyor> e, işte emniyet güçlerinin e, yani hiç fütursuzce sokakta adam vurması ve bunun cezasız kalmasıyla ilgili yaptığı çalışmaları hatırlayalım. Yani bütün emniyet teşkilatında böyle bir koruma tabii ki var, adalet teşkilatında var. Az önce söz ettik. E, e, MİT e, ve TSK'da e, son dönemde e, bu özellikle e, Suriye bağlantılı olarak MİT için söylüyorum e, Kürt illerindeki operasyonla bağlantılı olarak da TSK için o şimdi eli kulağında bir dokunulmazlık zırhı, evet. zırhı geliyor e, atanmışlara yani tamamen her şey tersine dönmüş durumda. Bu ülkede devlet her zaman memurunu korur vatandaşa karşı ama yani herhalde bu aşamada bir koruma, bir dokunulmazlık zırhı hiçbir zaman görülmedi. Ben buna hasta ordusu diyorum. Yani bir nevi hasta ordusu, kapı kulluğu yani. Ve orada da tabii hiçbir cezai ve hukuki ehliyeti yok. Evet. Bu memurinin. Cumhuriyet, Durum budur. Cumhuriyet Muhafızları gibi evet. Yani o ünlü fıkradaki gibi yani hani köpeğin saldırısına uğrayan adamın evet. Taş bulamayıp atacak kalınca bu neresi acayip bir memleket burası demişti. Işte, taşları evet. bağlamış, köpekleri salmışlar, taşları bağlamışlar diye. Bağlamışlar fıkranın ana esas evet. Durum bu. Yani e, e, Herhalde e, yani kısa vadede bir şey beklememek lazım ama bu Kavataş meselesi önemli, Martı meselesi. E, çünkü e, birebir mağduriyet yani dediğim gibi daha başında yapılan bir iş değil. E, onlar görünmüyor çünkü yani o HES'ler falan onlar görünmüyor. E, orta, ve, e, orta vadede muazzam bir tahribat yaratıyorlar ama bu e, gözde görülür bir mağduriyet olacak bakalım eee nasıl gelecek cuma sabahı işte hayırlı cumalar <gülüyor> evet. şeklinde cereyan edebilir yani. E, bir son e, bu Avrupa Birliği gelişmesi var. Ondan da bahsetmek gerekiyor. Evet. Ben. Avrupa Birliği Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü de eee Demokratik Partisi milletvekilleri hapse girerse vize serbestisi onaylanmaz diye evet, onu katipiri demiş. Katipiri e, meseleyi artık bu vize bağlantısından çıkarmak gerekiyor. Yani onun zaten olur yok. Yani Avrupa Parlamentosu evet dese dahi Schengen'e dahil ülkelerin e, siyasi otoritelerinin ki en az 6-7 ülkenin buna evet demesi söz konusu değil artık. Yani gel, geldiğimiz yerde, e, bulunduğumuz yerde e, Ankara'nın bu e, sinirli e, halleriyle bütün dünyaya verdiği ayarlarla, savurduğu tehditlerle falan bunun artık bir oluru yok. Yani bu vize meselesini hakikaten başka bir kenara koymak lazım. Bu vizecana yani kötü Türkiye bir Türkiye'ye eğer yani HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması istenmiyorsa bunu vize üzerinden yapmak doğru değil. Bu çok acemice söylenmiş bir laf Kanaatimce. Ama yani daha da beter bir gelişme var. Ee, e, Avrupa Birliği bağlantılı olarak yani ilişkilerin nasıl artık e, anlamsız hale geldiğini anlatmak babında e, Büyükelçi i̇stifa, istifa etti evet, evet. Avrupa Birliği evet. Türkiye Ankara'daki Büyükelçisi. Avrupa Birliği Büyükelçisi hans York Haber evet. e, dün istifa etti ve e, istifa gerekçesini de açıklamadı. Bu daha önce vize konusunda işte Türk gibi başlayıp Alman gibi bitirmek lafını etmişti. Ondan sonra Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır'dan bir fırça yemişti. Ondan da Birleşme Bakanının çağrılmıştı o da. Şimdi bu bağlantıyla yani yorumlanıyor istifası ama onunla alakalı değil. Şimdi Hans Jörg haber bir e, kariyer diplomat yani Alman Auswertiges Amt'tan gelen birisi dışişlerinden ve e, e, bir önceki değil ondan önceki Fransız gibi yani büyükelçi e, ulusal bir e, e, yani ulusal bir kurumdan Avrupa Birliği'ne e, ödünç verilmiş seconded dediğimiz bir geçici görevle oraya gitmiş bir memur. Dolayısıyla bu aslında çok manidar yani hem Alman olup hem yani Alman dışişleri bakanlığından gelip ve Almanya ile Türkiye ilişkilerinin ne durumda olduğunu biliyoruz. İşte yani Merkel son, son dostumuz durmak içerisinde. Ee, bu bağlamda okumak lazım ve e, ama onun da ötesinde e, bu ayardaki e, ve Türkiye ile ilgili ve bu ayardaki memurların ister Ankara'da olsun ister Brüksel'de olsun artık Türkiye ile ilgili e, yani Türkiye çalışmak istemediklerinin de e, ifadesi bu e, istifa ilk defa olmuyor yani mesela çok çok önemli bir Brüksel'de bir Türkiye masası şefi vardı... ...Pierre Mirel adında... ...bir senenin sonunda gitti... ...ta o çok hakikaten... ...öngörülü bir e, memurdu... ...ve yani buradan bir şey çıkmaz dedi... ...ve 2009'da ayrıldı o... ...mesela bu da öyle... ...bundan önceki yani Hans-Jörg Haber'den önceki... ...büyükelçi unutmayalım... E, ...Manservisi... ...o... E, ...komisyon kökenli bir... E, ...temsilciydi... Yani ee, o, o da 3-4 e, ayın sonunda e, başka bir işe tayin oldu ve hop e, çekti gitti. Bu da öyle yani Ankara'ya AB sefiri dayanmıyor yani. Evet. <gülüyor> bu, bu da ilişkilerin nasıl berbat bir yerde ve anlamsız bir yerde olduğunu gösteriyor yani. Evet ama bu arada da Ömer Çelik Avrupa Birliği Bakanı da burada çalışmasının bir anlamı kalmamıştı diye veciz bir açıklama yaptı. Avrupa ben de bir tweet attım dün yani Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin aynı cümlede anılmasının da bir anlamı kalmadı yalnız. Şangay. Efendim. Şangay. Şangay. Ya bugün Şangay. toplanıyor. Ha orada iyi bir haberim var sana Can. Evet. Yoksa Rusya ya mı Şangaya vizeler? Şangay'a vizesiz gidebiliyorsun. Şangay'a. Rusya'ya? Şangay kentine değil canım. Kırgızistan falan sana yeter. Heh, tamam oldu. Nereden nerelere geldik. <gülüyor> tamam. Değiştiririz. Ya, ya. Aa, sen Hollanda falan düşünürken şimdi Bişkek. hadi bakalım. <gülüyor> olsun canım orası da güzel gibi duruyor. Google'da. Martını alır gidersin işte ne olur. Evet, Ma Martı'nın kanadına konar ve gidersin. Konar gider. <gülüyor> <gülüyor> evet, çokçu Martiye selam. Selam. Hoşça kal. Görüşmek çok teşekkür üzere. Günler. günler. Nereye doğru? Cengiz Aktar geleceğe bakışlar. Açık gazte. The Shadows grubundan dinlediğimiz The Frightened City adlı enstrümantal parçayı dinledik. Bu da 1961'de bugün Britanya, İngiltere listelerinde üç numaralı olan şarkı. Tam 55 yıl ardından bu parçaları dinlemek insana bir tuhaf duyguda veriyor. En azından bana öyle. Ve Korkmuş Şehir adlı ünlü parçayı dinledik. Günümüze de uygun düştüğü söylenebilir. Burası Açık Radyo 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı devam ediyor. Ben Deniz Ömer Madra, Tom Bil ve Selahattin Çolak'la e, berabersiniz. Ekiple Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Evet Soma davasında delil torbalarından su çıkmış. Su mu? Su. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde 46 sınıklı dava 301 madencinin öldüğü tarihin en büyük facialarından biri 53 günlük bir aradan sonra yeniden başlandı takipteyiz. Tayfun Yıldırım'la Barış Gezici'nin Manisa'dan Doğan Haber Ajansı'nda verdiği haberde ee, Sonuçları bilir kişilere gönderilecek numunelerin konduğu sondaj poşetleri içi su almış, numuneler ıslanmış, işe yaramaz hale gelmiş yani. Kanıtlar mahvolmuş yani. Türkiye'deki en büyük iş kazasının kanıtları su içinde mi? Evet, i̇ş, bu adli kaza olmuş, adli tıp kazası olmuş. Yani bu konuda ihtimam gösteremeyecek de hangi konuda bir şekilde özen gösterecek martı ekininde gösterilirler Kanatlarında kaç tane tüy var? Evet. Para ordu çünkü. Evet, olası kastla öldürme, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma vesaire Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarından 301 kez 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası işine istemiyle dava açılan toplam 46 sanık yargılanıyor. Bir kişi raporu duruşmaya yetişmemiş. Neden olduğunu bilmiyorum. Rapor yetişmemiş. Mahkemeyi yeniden bir uzatmaya gidebiliyormuş. Yani 3 ay süre vermiş heyete ardından 6 aya çıkardı. Ağustos'a kadar uzatmış. Geçen Şubat'ta Facihan'ın meydana geldiği Ocak'taki bir kişi inceleme raporu tamamlanamamış. Bu neden sence? Bilemiyorum efendim. Vakitlerim yokmuş. Başka işleri var belki herhalde. E, bugün bitiririm demiş, bitirirdim demiş mahkeme başkanı Aytaç Ballı hakim. Fakat gerek mağdur aileler, gerek avukatların, gerekse de sanık ve avukatların bu yöndeki konuşmaların uzun sürmesi durumunda birkaç gün sürdür berteleyebilir Ama MTA, maden tetkik arama tutanaklarında gerçek bir skandal var. E, ve e, yani şöyle... Tarihin en büyük iş kazasını senin de söylediğin gibi belki de dünya tarihinin de en büyük kazalarından biri aslında belki değil öyle e, delil torbalarının boş ya da su dolu çıktığı gibi korkunç bir şey var. Soma kömür işletmeleri ve TKI görevlilerinin yaptığı sondaj çalışmalarında karot alıyorlar ya. Evet. Özel poşet numuneler ve sandıklar içinde MTA'ya maden tetkik aramaya gönderilmiş ama Meteor uzmanlarının kamera kayıtları altındaki açılmasıyla skandal da ortaya çıkmış. Numuneleri 16 tutanak hazırlayıp açmışlar ve bir bakmışlar ki su son numuneler ıslanmış. Sondaj dışı örnekler varmış. Ne demek bu? Bütün hayır hepsi yani mahkemenin tabii bunu sorması lazım aslında. Bizim boşuna Nefes tüketmemize lüzum yok. Yani numuneler ıslanmış. Sondaj dışı örnekler alınmış. Poşetlerin içi su olmuş. Hatta burayı beğeneceksin. İçinde numune olmadan boş numune poşetleri sandıklara konmuş. Yapmamışlardır. Bir illüzyon sihirbaz numarası gibi yani. Zati Sungur vardı. Bizim gençliğimizde çok önemli bir İllüzyon ustasıydı. Onun gibi olmuş. Onun gösterileri gibi. İşin içinde sanat da eklemeniz gerekiyor. Onu da es geçmeyelim lütfen. Çünkü tutuklu sanıklardan Can Gürkan'ın avukatlarından Abdurrahim Gök, Abdurrahim Reyhan El Erzincani'ye ait Yangın Var şiirin okumasıyla başladığı savunmasına madenci yakınlarına tepki göstermesi üzerine bir ara vermiş. Avukat Gök, müvekkirin tahliyesi isteminin ardından mahkeme başkanı ve heyeti hedef alan tutturmuşsunuz bir yangını ondan başkasını görmüyorsunuz. Geçmişte bu tür davalar için verilen kararlar bir kumpas niteliği taşıyor şu anda. Unutmayalım ki keser döner sap döner gün gelir hesap döner. Sözleri duruşma salonunda bulunan madenci yakınları tarafından büyük tepkiyle karşılanmış. Tehdit edildiklerini söylüyorlarmış. Keser döner sap döner. Neden ee, acaba? Fakat şey çok acayip döner, yani. Yok. Hakikaten ceza usulüne aykırı olduğunu söylemiş her şey. Yani numune aldıklarına dair ilişkin tutanak Tarafımızca görülmüştü yani sanıklardan Halil Sarı ve Ümit Şahin'in imzasını taşıyan diğer tutanakta. Fakat sanıklar dava dosyasının es esasını teşkil eden bir kısım numuneleri toplayınca delil güvenliğini tehlikeye atmışlar. Sanıklar toplamış çünkü anlaşıldı değil mi şimdi? Evet. Ee, bu durum kabul edilemez demiştik diyorlar. Yine sanık şirketin çalışanları tarafından ve dosya kapsamında sanık olma ihtimali bulunan TKI yetkilileri tarafından karotlu sondaj yapılması da delil güvenliğini tehlikeye atar demiş ve bir yana bu bir yana yok etme durumda bulunduğundan derhal durdurun demiştik ama ah mahkeme bunu reddetti demiş şimdi görüldüğü gibi tutanaklardan numuneler özensizce alınmış deliller değiştirilmiş ve karartılmış. Bu sebeple karotlu sondaj sonuçlarından çıkacak aleyhte hususların tarafımızca kabulü mümkün değildir demiş. Ayrıca suç teşkil eder karotlu sondajları gerçekleştiren Soma Anonim Şirketi ve Türkiye Kömür İşletmeleri yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunması gerektiği kanaatindeyiz demiş. Aynı sanıklardan Can Gürkan e, yangın olmadı daha doğrusu kömür yangını olmadığını söylüyor. Hakkımızdaki iddianame çok ağır savcılık yangın var diyor bu konuda delil var diyor ama delil yok yangın yokmuş. Oradaki duman neden çıktı bilmiyorum. Ateş olma yerden duman çıkmaz ama... ...ateşin olduğu yerde de yangın olmaz denilen bir şey olması lazım galiba. Tabii Kaliforniya'da da şey yok. Kuraklık yok zaten... Trump, Trump öyle diyor. Delil olmadığını savcı da söylüyor. Bu olayda organize yanıltma olabileceğine dair çok önemli deliller var. Organize yanıltma da galiba 302, 301 madencinin ailesi tarafından yapılıyor. Ya da avukatları tarafından hmm, yapılıyor. Evet. Organize denilen şey de bunlar olsa gerektiği düşünüyor. Kim olabilir ki başka? Otopsi sonuçları kömür yangını diyor. Kömür yangını olmadığını biz biliyoruz. Şimdi bilim de kanıtladı diyor. Otopsi sonuçları kömür yangını neden diyor o zaman? Buna sonunda... Yangın çıkmamış diyorlar. Çalacağımız yani. bir şey ve How low can you go diyorlar. Biliyor musun? Sanık, ne kadar inebilirsin? Bu insanlar neden öldü peki? Zehirlenerek ölmediler mi? Nefessiz kalarak ölmediler ben mi? Öldü. 301 kişi. Öyle biliyoruz ama. Yangın nasıl bu zehirsiz kaldılar? Bir anda böyle oksijenleri mi kesildi? Yoksa içeri kaplayan o görüntülerde olduğu gibi dumandan ötürü mü? Hayatlarını kaybettiler. Ama işte e, farklı bir durum varmış. Bak, Bildiğimiz her şey yanlış gibi duruyor. Sen bunun cevabını biliyor musun? Yetiş Ado. ya el keşti bağının büsbütün deryada yangın var diyerek uzun bir şiir okumuş savunmasını yaparken. Ey çok güzel. Olmuş. İnsanlar orada adalet arıyorlar karşısına çıkmışsınız böyle şiir okuyarak böyle bir şekilde hakime karşı güler yüzünüzle beraber istediğiniz kararı çıkmasını talep ediyorsunuz. Ya böyle mozaiklerden oluşmuş giyimi ve dalga heykelleri arasında çocukların oynadığı yerde beş tane Mayın heykeli var ya Çocuk şeyinde mayın heykeli Sanat diye Tasarım ve uygulama sanatçısı yapmış 2016'da yeni açıldı Şeyi söylüyorum içiş... Peki ona geçelim İçişleri Bakanlığı'na göre e, Ankara katliamında ihmal var mı yok mu sence Ankara tren önünde 10 Ekim 2015'te 102 kişinin parçalanarak Hayatını kaybettiği Türkiye tarihinin en önemli Katliam olaylarından biri belki de birincisi tekil olarak İçişleri Bakanlığı ihmal yoktur demiş. Katliamda yaşamını içeren Gökmen Dalmaç'ın kardeşi Gökçen Kara, T24'ten alıyoruz bu haberi, İçişleri Bakanlığı'nı açtı. 300 bin liralık tazminat davasında savunma göndermiş İçişleri Bakanlığı, Hukuk müşavirliği. Bu tazminat kararı verirseniz Haksız zenginleşme olur demiş Katliamda yaşamını yitirenlerin Dava açanların Gökçen Ankaranın mesela Haksız zenginleşmesine Yol açar demiş. Neden? Şimdi bir cevap istiyorum. Günün Can alıcı sorusunu soruyorum hı hı. Neden ihmal yok? 102 kişinin öldü. Ee, şöyle bir şey hatırlatmak Lazım. Bu İnsanların öldüğü bomba, bombalamayı yapan kişiler daha önce istihbarat servisleri tarafından, istihbarat birimleri tarafından, Milli istihbarat Teşkilatı tarafından bilinen kişiler. Ve potansiyel olarak eylem gerçekleştirebileceği söylenen kişilerdi. Geçtiğimiz sene çıkan haberler bu şekildeydi. Bunun bilinmesine rağmen harekete geçirilmesi ve bu kişilerin engellenememesi bir istihbarat servisinin e, ihmali değil midir? Değildir. Şundan bak şimdi 10 Ekim katliamından 25 gün önce canlı bomba ihbarı almış ama üstlerine iletmemişti. Emniyet müdürü bu istifa filan yok göreden i̇stifa. alma azil yok hiç kimse yok i̇stifa. yok emniyet 10 Ekim katliamı öncesinde kendi personelini de uyarmıştı olabilir diye 12 Ekim katliamındaki ihmale soruşturma açılmış mıydı hayır kime yapılmıştı soruşturma iki gazete cumhuriyet ve evrensel gazeteleri bu, bunun haberini yaptıkları için soruşturma açılmıştı şimdi soru geliyor neden ihmal yok nasıl yok gerekçesi ne yani Yo, soru zor soru ya e, burada yani soru zor sınavdasınız soru. yani kıyamete Konuyu kadar yuvarlayabilir yuvarlayabilirim ama istiyorsanız vakit kaybetmek istiyorsanız yuvarlayayım yok vaktimiz yok evet sekiz Pro... dakika kalmış programı bitmesine siz cevabı verin de ben dahil olmak üzere ama mutun dinleyenler... kırılır onu da söyleyeyim yapacak bir şey yok ne yapalım? Şeriatın Pat kestiği parmak acımıyor. Buyurun. Patlama miting alanı dışında olmuş çünkü. O yüzden iyi mal. Anladım. Tamam. E, parçayı rica edeyim Selahattin. Sözcünün haberi bu. İçişleri Bakanlığı davanın reddini talep etmiş ve miting için tüm güvenlik önlemleri alınmıştır. Ve idarenin kusurundan kaynaklanan herhangi bir güvenlik açığı mevcut değildir. Olay terör saldırısıdır. Patlama miting alanı dışında ve miting saatinden önce gerçekleşmişti. Bak ikinci şey bunu biliyor muydun? Evet ama kafam karıştı şimdi. Patlama miting alanı dışında bir hı hı. yani bir A hı hı. ve bir B miting saatinden önce gerçekleşmişti. Gel yani ve zaman farklı olduğumuz evet, için. Tabi bakanlığın sosyal risk ilkesi gelince sorumluluğu yoktur demiş. Evet. Ee, o zaman bu şey Haziran ayının hemen önce HDP mitinginde baş, patlatılan bomba konusunda sorumluluk var dinlenebilir. Miting, tam miting sırasında ve miting alanında olduğuna göre. Evet tamam bu böyle bir bu mantık paralel mantık Ya da yirmez. Suruç'taki patlamada da aynı şekilde tam bu, miting sırasında toplantı bu, sırasında ve aynı şekilde o toplantı yerinde patlatıldı. Bu bakanlığın İçişleri Bakanlığı'nın idarenin mantığında geçerli değil. Bu ancak paralel mantıkta olur senin dediğin. <gülüyor> Peki bu arada İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Chris Stevens'ına da terör örgütü propagandası suçlamasıyla bir dava açıldı. Grup gün. halinde mi yoksa tek başına mı? Tek başına. Allah Allah. 23 Haziran 15'te Çağlayan'daki adayetsiz arayında. Ne ara üye olmuş? Efendim? Ne ara üye olmuş? Yoksa başından beri üye miymiş? Tek başına mı üyeymiş? Örgüt kendi örgütü mü yoksa? yok örgütün propagandasını Krizce. yapıyor üye olduğu söylenmiyor hangi üye hangi örgüt olduğunu söylüyorlar mı ee, terör örgütü tamam terör örgütü de Türkiye'de terör örgütünden bol ne var ki <gülüyor> Biz bir isim verin biraz spesifikleşelim vermemişler isim vermemişler mi ee, ve, e, yani Stepon, Stepon geliyor, e, barış ve adalet e, e, kuruluşundan geliyor krisle dayanışma metni sevgili barış için akademisyenler diyorlar çoğunluğun... yani PKK KCK terör örgütü propagandasını yapmayı hiç ediyor. Söylüyor mu? Evet evet Evrensel Gazetesi'nde e, var bir köşe yazısındaki haber Esra Arslan'ın orada yazıyor. Evet yani barış bildirisine imza atan 2016'da toplumun Ocak 2016'da da barışın yeniden tesisi amacıyla barış bildirisine imza atan akademisyenler Terör örgütü propagandası yapmakla suçlanıyor. İmza metninde var olmayan terör örgütünün propagandasını Bak Yok işte imza yani Bu imza metninden ötürü mü yoksa esrar sana biraz önce referans verdiğim yazısında da şeyden bahsediyor. Taksim'de tanımadığı bir şahısdan aldığı davetiyelerde PKK, KCK terör örgütü propagandasının içerdiğine dair çeşitli iddialar da vardı. Ondan ötürü mü? Yani metin üzerinden mi? Akademisyenler metni üzerinden mi? Yoksa? pkk kjk örgütünün propagandasının yaptığı söylenen belgelerin çantasında bulunmasından ötürü mü? İşte İkisi gözaltına alınan 3 akademisyenle dayanışmada bulunmak için duruşmaya gittiği adliyenin girişinde çantasında işte. yasal bir partinin Nevruz davetiyeleri ya da Nuruz gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış ve sınır dışı işlemi başlatılmıştı. Tamam. Vazgeçilmişti sonra. Buna PKK, KCK terör örgütünün propagandası demişlerdi. Propaganda olduğu söylenmişti. Yani şöyle olmuştu. E, sağlık sorunları ve ailevi sebeplerden dolayı valiliğin sınır dışı kararını altında beklemek yerine yurt dışında beklemeyi seçmişti. İngiltere'ye gitmişti. Birkaç gün sonra ülkeye giriş yasağı olmadığını öğrenince avukatları aracılığıyla. Evet. 25 yıldır yaşıyor zaten evet. Türkiye'de. Türkiye hemen geri dönmüştü ama yani üçüncü Büyük Partisi Türkiye'nin bildiğimiz kadarıyla 80 milletvekili vardı o zaman zaten ilk seçimde sonradan 59'a düştü ikinci seçimin tekrarlanmasından sonra 3. Büyük Partisi HDP'nin hala 3. Büyük Partisi resmi bir davetiyesini çantasında bunun, bunu da delil göstermişler ve 5 yıl hapis sistemiyle dava açılıyor. Ha i̇şte bu sebepten ötürü. Çantada bulunan Nevruz bildirilerinden evet. ötürü. Yani akademisyenler metni üzerinden değil. Değil. Anladım. HDP'nin resmi davetiyesi Nevruz'a çağırıyor. Ve üstelik krist ve çevresi savcının hazırladığı iddianame ilk olarak 29 Nisan'da medyaya sızdırılan bir haber vasıtasıyla öğrenmiş. Davanın bir başka gerekçesi de Chris'in İngiltere'den online bağlanarak yani internet üzerinden üniversitedeki öğrencileriyle yaptığı görüşmede verdiği hi, hukuki mücadele ve dayanışma mesajları vermiş. Alsana işte. Yani bu delil ve suçlamaların ne kadar boş olduğunu görmek için hukuk fakültesi mezunu olmak gerekmiyor elbette diyorlar. Ee, ve e, Bugün krisle dayanışmayan bir akademi yarın topluca terörist ilan edildiğinde direnme gücünü kendinde bulamayacaktır. İmzacı olan ya da olmayan herkesi 23 Haziran saat 15'te Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde gerçekleştirecek duruşmaya, bulunmaya ve bu tarihe kadar yapılacak dayanışma çalışmalarına katılmaya davet ediyoruz herkesi diyorlar. Bilgiyi bilgi yapan değerlere sahip çıkarak krisi Akademiyi ve temel özgürlüklerimizi korumak onurumuz olmalıdır. 23 Haziran'da Çağlayan'da Chris'le birlikteyiz diyorlar. 20 yılı aşkın süredir Türkiye'de yaşıyor Chris. 25, yıl. 25 yıldır. Yani Bilgi üniversitesinde en tanıdık figürlerinden ve aynı zamanda toplumsal e, hareketler içerisinde en bilindik isimlerden bir tanesi olarak da. Geçiyor Yaşanın acıları çok yakından anladığını da söylüyordu Chris Stephenson en son verdiğim BBC Türkçe'ye verdiğim mülakatta Stevenson. Stevenson 10 Ekim 2015'te Ankara'daki tren bahsediyordunuz e, Tren garı bombardımanın evet. bombalamasından Bahsediyordunuz O saldırıda aynı zamanda Orada bulunuyormuş Saldırıya uğrayan öğrencilerin arasında bulunduğunu da anlatıyor Stevenson ve diyor ki Ne kadar berbat bir şey olduğunu biliyorum Tren önünde bomba, bombadan 20 metre uzaktaydım benim öğrencilerim de oradan, orada yaralandı diyor. Ama buradan Christopher'un sana söyleme, söylemek ister misiniz siz de herhangi bir ihmalin olmadığını bu konuda, yetkililerin yetk ihmalin olmadığını e, bilmesi gerekiyor galiba. Öğrenecektir bilmese bile. Peki şey bu arada çok önemli bir haber daha var. Balyoz darbe planı haberlerine yönelik olarak yürütülen e, soruşturma kapsamında Türkiye'nin Gazetecilerinden Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Uğur'a 52 yıl hapis sistemi olmuş iddianamede. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Faruk Sütü Söker, belgelerin yayınlandığı dönemin Taraf Gazetesi sorumlularının da aralarında bulunduğu 5 şüpheliyle ilgili 276 sayfalık iddianame hazırlamış Tuncay Opçin'de. Ee, şüphelilerden paralel yapı yöneticisi, diğer şüphelilerde Mehmet Baransu'nun da örgütün üyesi olduğu yönünde ciddi deliller var. Kamu davası açılsın diyorlar. Bunda iddianameleri e, yani iddianamede paralel yapı üyesi değiller demiş. Altan Çongar ve Uğur, Mehmet Baransu ve Opin üye demişler filan. Ee, burada önemli bir Uğur üye değil miymiş? Oğur, Yıldır ayır, üye, üye değil mi? Değilmiş. Eski taraf... E, Nasıl anlaşılıyor bunlar? Bir şey var mı? Metodu var mı? Üye olup olmadığını. Sonuçta bir terör örgütünden bahsediyorsunuz. Resmi bir şey olmaması lazım. Bir belge olmaması lazım terör örgütüne üye olmak için değil mi? Yani çantasından bir bildiri çıktığı için insanları cezaevine göndermekle tehdit ediyorsunuz. Evet. E bu insanlar da sonuçta bu e, suçu beraber işledikleri, suç olarak tırnak içinde söylenen şeyi beraber işlediklerine göre neden bazıları üye bazıları olmuyor? Onu savcıya sormak lazım. Savcıya mı sormak lazım? Yılra yora sorduğunuz zaman o kendisi zaten söylüyor. 2010'da herkesin okullara koştuğu, okullarına koştuğu terör örgütünü mü propagandasını yapmışız değil mi Ya da balyoz kump kumpasçısıysam neden Cumhurbaşkanlığı gezilerine davet edilip akili insan ilan edildim diye soruyor. Fakat burada önemli belki de artık sonlara geldik çok şeyin programın ee, Yeni Şafak yazarı e, Ali Bayramoğlu Balyoz darbe planı haberlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu dava açılmasını taraf gazete, gazetesi yöneticilerine eleştirmiş ve katillerin demokrasinin yakasına yapışmasını hızlandırır diye çok e, önemli bir ibare kullanmış. Şöyle diyor, bin, e, bunlar da mı kumpas altında kaldılar başlığıyla yazısında? Şöyle başlamış. Albay olduğu dönemlerde ünlendi. Adı ilk kez Hanefi Avcı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı olduğu dönemde Susurluk Komisyonuna verdiği ifadede duyuldu. Avcı yani Hanefi Avcı bu albayın binbaşı Cem Ersever'le birlikte Susurlu'nun yani devlet merkezli gayrimeşru araç ve eylemler sisteminin jandarma ve asker ayağını organize edip temsil ettiğini söylüyordu. Çatlıyla Susurluk'taki evet. ele geçen yeraltı dünyasının en önemli simalarından derin devletin Abdullah Çatlı'dan bahsediyor. Defalarca telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Susurluk kazasında Çatlı'nın cesedini teslim alan ve gizli tutan jandarma alay komutanı oydu. Kimden bahsettiğini anladın mı? Devletin hazırlattığı Susurluk raporunda faili meçhul cinayetlerin baş ismi olarak bilinen Yeşil'in Cep telefon numarasının onda kayıtlı olduğu iddia edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Susurluk Komisyonunda ifade vermeyi reddetti. Tüm bu tartışmalara rağmen Albaylıktan Tu Generalliğe yükseltildi. 2000'de emekli olduktan sonra adı yeniden siyasi olaylara karıştı. Türk Mafya Birliği'ni kurmaya çalıştı. Türk Mafya Birliği. 2000 MB. Evet. 2001'de Bakü'da. As Azeri basınına Türk ordusu yardıma hazır diye beyanat verdi. 301 davaları sırasında iyice görünür hale geldi. Buvay Milliye derneklerinin mitinglerinde boy göstermeye başladı. Hmm. Artık çıkarttın herhalde. Grant Link'in davasına mi? müdahil olmak üzere dilekçe verdi ve duruşma salonunda yer aldı. Ergenekon operasyonları sırasında tutuklanan ilk isimlerden oldu. Jidem olarak bilinen faili meçhul cinayetlerle anılan resmi yapının kurucularından olduğunu Ergenekon hakimi karşısında kabul etti. Mahkemede Veli Küçük'ten bahsediyor. Bugün Ergenekon mağduru belki de kahramanı olarak aramızda bulunuyor. Bir başkası emekli albay kahraman olamadan vefat etti diyor olmadan. Daha sonra cesedi infaz edilmiş halde Ankara kapısında bulunan emekli binbaşı Cem Ersever'in komutanı Yüzlerce faili meçhulle anılan onlarca itirafçı katili istihdam etmiş JITEM'in ilk kurucusuydu. Beykoz'daki evinde 9 çuval belge ele geçirildi. JITEM arşivi denilen bu belgeler hakkında devlet sırrı gerekçesiyle gizlilik kararı alındı. Hı hı. Muhtemelen kurumsal yapıya devlet ve asker politikalarına gönderme yapan bu belgeler böylece karanlığa karıştı. JITEM'in kurulması, işleyişi, kişiselleştirilmiş, kişiselleşmiş birkaç dava dışında ne idari ne adli bir doğru dürüst soruşturmaya konu oldu. Buharlaştı, yok oldu. Türkiye'nin 81 ilinde 81 jandarma alay komutanlığı var. Buralarda albay, yarbay düzeyinde pek çok asker var. Muhtemelen çoğu bir dönem Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğusunda Kürt sorunu açısından güvenlik alanı ve çatışma merkezi olan Hakkari, Şırnak, Van, Siirt, Diyarbakır, Tunceli gibi belli sayıda ilde illerin ilçelerinde görev yaptı. Bu il ve ilçeler 87 ile 96 arasında Jitem'in cirit attığı yüzlerce faili meçhul cinayetin işlendiği, yüzlerce insanın kaybolduğu yerdi yerlerdi. O tarihlerde o bölgede görev yapan askerlerin kimisi karanlık olayların hiç değilse içeriden tanıkları. Ve şöyle bitiyor. Katillerde kayıp. Her söylediği doğrulanan itirafçı Aygan'ın kitabında ismini verdiği onlarca katil itirafçı kayıp. Kimilerinin devletin verdiği kimliklerle isim değiştirmiş halde Anadolu'da görev yaptıkları iddiaları yayılıyor. Mahkemeler bu kişileri zaman zaman celbediyor. Bunlardan birisi Musa Anter'in katili Hamit Yıldırım. Gazetecilerin çabasıyla birkaç yıl önce Şırnak'ta yakalandı. Peki diğerleri? Devlet sırrı mı? hikmet hükümet mi? Hepsi aklandı mı? Ya da bazı darbeciler gibi kimi kumpasların tezgahların altında kaldı görünmez hale mi geldi? Kalmazlar. Bir tekrar ortaya çıkar demokrasinin huzurun yakasına bir kez daha yapışırlar. Devrin değişmesi bu dosyaları gündeme getirenlerin örneğin Taraf Gazetesi yazı işlerinin peşine düşen bir adliyenin zuhur etmesi sapla samanın bir kez karıştırılması ise bunu ancak hızlandırır demiş. Önemli bir arşiv ve de gönderme yaparak çıkarıyor. İşte böyle. Nuh köklü davasında da katilin pişmanlık göstermediği, cama kar topu atılmasının tahrik olmadığı şeyle devam edilmiş. Memet'e cezası verilmişti. Davaya devam edilmiş. İstanbul Kadıköy'de vitrine kar topu isabet ettiği için gazeteci ve Açık radyonun programcılarında Nuh Köklü'yü bıçaklayarak öldüren ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Serkan Azizoğlu ile ilgili gerekçeli karar açıklanmış. Tahrik yoktur. Bıçakla kovalan arkadaşını kurtarmak amacıyla sanığa tekme attı. Bu davranışta tahrike girmez demiş. Son olarak bir de ilk yaşanılıyor 167 yıllık Beyoğlu Anadolu Lisesi karma eğitime veda ediyormuş. Okul gelecek eğitim dönemi itibariyle sadece e Kız öğrenciler kadın öğrenciler tarafından e, kabul edecekmiş. Karara veli ve öğrenciler tepki göstermiş. Okul müdürü İsmail Onur Hürriyet'ten Esra Üniversitesi'ne yaptığı açıklamada bu iddiaları doğrulamış. 210 kontenjanla okula gelecek eğitim öğretim dönemi için sadece kadın öğrencilerin alınacağını söylemiş. E, gerekçe olarak da erkek öğrencilerin okulun tarihi yapısına zarar verdiği basketbol gibi şeyler için çok fazla bütçe ayrılmasını istediği söylemiş. Basketbol oynamak istiyorlarmış ve basketbol oynadıkları gerekçesiyle erkek öğrenciler okuldan atıp saati karma eğitimi sonunu getirmişler. Anlatabiliyor muyum şu andaki tam olarak derdin ne olduğunu? Ben de e, attım bir kez daha çalmak Mesela, zorunda kalabilecektim. erkekler de şey. okulun tarihi yapısına zarar veriyor da kadınlar nasıl okulun tarihi yapısına katkıda bulunabiliyor o zaman? Onlar erkekler kadınçı. neyle okulun tarihi yapısına zarar veriyorlar? Hangi özellikleriyle? Neyse bunları kız öğrenciler de istiyor. Bunun bahane olduğunu düşünüyoruz şeklinde de ufak bir açıklama yapmış İsmail Onay'ın e, okul müdürü İsmail Onay. Oh. Basketbol oynamak istiyorlarmış ya bundan büyük bir kabaat var mı? Yok. Tarihi yapıyı zedeliyorlarmış okulun tarihi yapıyı zedelermişsiniz. Hep beraber lim, limbo rah yapalım ve bu çırçıtanın altından iyice geçelim. Bakalım ne kadar aşağı inebileceğiz? Daha aşağı, daha da aşağı, daha da aşağı. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Kimden, kimsenin hakkını yiyemeyelim. Ufak bir düzeltme yapayım. Ee, biraz önceki açıklamayı doğrudan gazeteye yapılmamış. İsmail Lunay'ın e, gerekçi olarak erkek öğrencilerin okulun tarih yapısına zarar verdikleri. Yani e, 167 yıllık karma eğitim yapan e, okulun tarihi yapısına erkek öğrencilerin zarar verdiği açıklaması doğrudan gazeteye yapılmamış. Oradaki öğrencilere yapılmış. Öğrencilerden bir tanesi konuşuyor. E, durumdan rahatsız olduğunu söyleyen kız öğrenci konuşuyor. Bunların bahane olduklarını düşünüyorlarmış. Bu basketbol oynamak istemek, tarihe zarar vermek gibi durumda. Ee, ayrıca senin bunları kulağına, kadın öğrencilerin de söylendiğini de, söylemiş. Ondan da rahatsız ki, olmuş. Artık. Senin kulağına fısıldadılar bu gerekçeyi. Teklif okul müdüründenmiş. Herkes tarihe geçmek istiyor. Burası tarih bir okul orijinaline döndü. Bu kararın alınmasına etki ettim, teklif ettim. Bakanlığa sordun, bakanlık kabul etti diye net bir şekilde açıklamış zaten kendisi. De. Bu ilk insanla başladı. Kıyamete kadar da devam edecek. Hayır ayrı. Cumhurbaşkanı bu. biliyorsun. Hayır ayrı. Kadınlar bir yerden, erkekler bir yerden. Evet. Evet. açık kastediyor